Allah Teala taala eli sünnete tam bir güç vermedi. Vermiyor yani. Bu tam bir güç vermemesinde nedeni nedir acaba? Niye bidat ehlinin devletleri var da eli sünnetin bir doğru bir devleti düzeni yok? Bunu bir masaya yatırmak lazım. Ama masaya da yatırırken eli sünnet adamlarla yatırmak lazım. Adamı sünni diye çağırıyorsun, adam Mutezile'den beter. Muhtecileden beter. Yani şimdi öyle adamları da Hayrettin Karaman sünni. Mustafa İslamoğlu sünni. Hep sünni bunlar. Böyle sünnileri masaya toplarsan felaket olur. Biri Yahudi Hristiyan cennete girecek diyor. Biri kader yok diyor. Biri şu yok diyor. Bunlar ehli sünnet olamazlar. Bazısında şirke kadar gidiyor. Onun için bu ehli sünnet alimler bir dertlerinin çaresine bakmaları lazım. Ulema bir araya gelmesi lazım. Bir çözüm üretilmesi lazım. Her yerde eli sünnet kana öyr ya. Bu nedir bu sorun nedir bu sıkıntı nedir bunu çöz. Yani bütün dünyada sadece eli sünnete hücum var. Tabii burada Yahudinin parmağı var, Hristiyanın var, Şia'nın var. Şianın çok büyük tabi etkisi var Memleketleri Karıştırıyor Adam kitap yazdı ya ne diyor e, e, Arap Baharı mı İran Ateşi mi Diyor yani adam Kitap yazdı yani Bu bahar denilen şey Esas İran Ateşi Bütün el Sünnet ülkeleri rahatsız etmek Lübnan'ı Karıştırıyor Körfez ülkelerini karıştırıyor Suudi Arabistan'ı karıştırıyor Yani elinden gelse daha da karıştıracak Türkiye'yi acanlar doldurdu bütün. Türkiye'yi acanlar doldurdular. İran tarafı. La tehlike. Allah şerlerden muhafaza etsin. Takıya onların dininin temeli. Konuştuğunu düşünmüyor. Şöylediği başka, inandığı başka. Seni kandırıyor. Biz el sünnet safız. Kazı yiyoruz. Ondan sonra vay biz çok safmışız. İkide bir aynı laflar tekrar tekrar. Ya mübarek biraz ibret alalım, ders alalım mı? Yani bu kadar kazık yenir mi ya? Adam geliyor sana, ben de Ayşe seviyorum, bu bekili seviyorum falan falan. Halbuki sevmiyor. Kur'an Kur'an bizim de kitap. halbuki Kur'anı eksik görüyor mesela. Demez onu sana, der mi sana ya? Kaynaklarında söylüyor, İtikadı onun kaynağında bakacaksın. Sen benim itikadıma bakmak için e, tefsirlere, hadislere, fıkrılara bakacaksın. Bu kârlerle bakacaksın. Benim itikadımı. Ben zaten oradaki neyse ağzımda da odur elhamdülillah bir sorunum yok ama benim esas kaynaklarımla konuştuğum çelişiyorsa bu iman olmaz nifak olur maalesef durum bu hoca efendinin yatsı namazında okuduğu surenin ayetlerinde yani nur suresinden okudu zannediyorum bir hikmete işaret ediyor yani baştan beri geliyor da efendi hazretlerimizden çok seneler dinlediğimiz ve çok tekrar ettiği ve hatta mübarek mesela özel bir sohbetlerde de bazı bırak bir adama misafir olduk bir yerin müdürü falan bir adam diyelim ona bile vaatleri okurdu bürosuna giderdik mesela adam der şuna gidelim şu adama epey de gitmedik falan giderdik öyle Üsküdar'da falan orada mesela bir saat vaaz eder. bir kişiye bir kişiye iki kişiye tabi efendi hazretleri Allah için hareket eder Böyle 500 kişiden aşağı vazetmem etmem Diyenlerden değil tabi Bu ad okurdu çok Ama burada derde deva var Yani şimdi söylenen Kısaca mana vereyim Kul ya Muhammed söyle Atı'u Allah ve atı'u Resul Allah'a itaat edin Nerede bu? Farzlarda Resul'e itaat edin ne demek? Sünnetlerde Bunlar birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz Ama ve lakin e, yani Allah'a itaat farzla da, Peygamber'e itaat sünnet demek değil ha. Yine yanlış anlamayın. Allah'a itaatle Peygamber'e itaat birbirinden ayrılmaz. Farzı da kimden duyuyorsun? onda Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem. Farzı kendini Allah'tan almıyorsun ki. O birbirinden ayrılmaz. Ama Allah-u Teala'ya itaat edin. Yani farzları yerine getirin, vacipleri yerine getirin, Peygamber'e de itaat edin, farzı vacipten sonra bir de ilave yani sünnetleri yerine getirin. Feint-evellev, eğer yüz çevirirseniz, yani Allah itaattan, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem, ittibadan, ona uymaktan yüz çevirirseniz ki, İslam aleminin genel durumu böyle. Sokaklarımızdan belli, ticaretlerimizden belli, giyim kuşamımızdan belli, konuşma görüşmelerimizden belli. Yani... İslam aleminin durumu bir milyar altı yüz milyonluk bir alem ve lakin ekseriyet Allah varasıne itaattan yüz çevirmiş durumdadır. Görüntü bu. Nizamlar, düzenler, kanunlar, yasalar, tüzükler hiçbirinde Kur'an-ı Kerim, Sünnet, esaslı bir durum yok. Olanlarda da kiminde ismen, surete, bazı maddeler. O bile ne kadar faydalı? Efendim derdi ki Suudi Arabistan için Burada da şeriatın hakikati Yaşanmıyor ama ismi de yetiyor derdi Niçin? Bak hırsızlık ne kadar az He? Dükkanlarını açık bırakıp Namaza gidiyorlar hala Bizde bunu kaç sene evvel için Söylüyorlar? 100 sene bilmem ne kadar Sene evvel için söylüyorlar buralarda Halbuki Suudi Arabistan hala Dükkanı açabilir açık bırakıp Camiye veya bir şeyine gider Elçin kol kesme var. E kol kesme var. Onlar da pırasa gibi sokakta bulduğunu kesmiyorlar. Onun da kadısı var, mahkemesi var, şahidi var, şuhudu var. Ama ismi bile he? diyor. E yine tabii şey var ama uyuşturucu oranı az. yakaladığımız sallandırıyor. Ya bu uyuşturucu şeyi, efendim İçkinin yasak olması zaten adam sarhoş olmadı mı aklı başında olur. Yine içen bir şey bulunur ama e, yasak her yerde yasak, imali yasak, ithali yasak. Yani yolları ne yapıyor? Keşiyor. E şimdi sen sarhoş oldu mu gider her şeyi yapar. Yani bütün mefsedet bozukluk, düzensizlik, e, faiz bakarsan düzen sistem bir bütün. Şer'ata bir yerden uymadığın zaman onun bozukluğu her yerden patlak verir. Yani bir bütün halinde uyulsa dünya cennet olur. Osmanlı'daki yani düzende çok methediliyor yani. Gavurlar methediyor ya. Bak geçen Bulgar mı bilmem mi bir, gavur bir yazarın kitabından anlatıyorlardı. Adam Osmanlı'daki adalet sistemini mesela misal vermiş. Diyor ki e, yargı çok kuvvetli işliyor. Adalet çok mühkem. Şerata dayanıyor kadılar. Kadılarda çok yetki var. Kadı, vali, mali hepsi kadı. E çünkü Ülül Emir kimdir? Alimlerdir. Bilmeyen nasıl yönetecek? Cahil adam. Yani Allah'ın ahkamını cahil. işe kanunu biliyor. Ama Allah'ın ahkamını bilmiyor. Nasıl yönetecek? Yolsuzluklara karşı, soysuzluklara karşı mesela kadılarda çok yetki var. Bir şey paşa dediler neyse o zaman... Bulgaristan tarafında mı? Neyse. Ben o isimler falan kafamda çok kalmıyor. Maksat bir tane gavura kafası bozulmuş. Yani onun artık arsasının istimlak durumu mu var veya bir şey var da e, o da ona karşı mı gelmiş nedir? Tabi oralarda Osmanlı'ya bağlı. Bunu idama veya da işte infaza kalkmış. Kadı'ya haber gitmiş. Kadı Efendi demiş ki sen adını da de söyledi meşhur bir paşa yani sen demiş buna şerat mahkemesine getirmedin bu işi bu adamın suçu nedir gavur olabilir yahudi olabilir hristiyan olabilir kitapsız dinsiz olabilir ama İslam'ın onlara da gösterdiği bir hak adalet var sen bunu nasıl kafana göre idam edebilirsin ya dokunamazsın buna ancak şerat mahkemesiyle bunun ne yaptığını tespit etmemiz lazım paşa hiç dinlemeden adamı infaz etmiş edince kadı oradan kalkmış çünkü neden? Burada da Osmanlı o zaman e, kadılara e, talimat veriyor eğer şeratsızlık olursa hukuksuzluk yani şerata göre bir hukuksuzluk olursa sen de buna göz yumarsan veya müdahale etmezsen veya bize şikayet etmezsen paşa ağayı kim ise sen de yanarsın kalkmış oradan gelmiş şeye İstanbul'a Padişahın huzuruna çıkılmıştı Divan-ı Hümayun'da bu mesele görüşülürken. Demiş böyle böyle ben bu paşaya dedim ki bunu infaz edemezsin. Mahkeme şerata göre hüküm vermedik biz. Sen nasıl kafan bozuldu bir adama öldürüyorsun ya. Falan hemen paşayı çağırtmışlar. Ondan sonra burada onu mahkeme etmişler. Yüksek tabi şeyhul şeyhülislam vesaire. Ve paşanın idamına karar vermişler. Paşayı burada sallamışlar. Ondan sonra da kadıyı da Filipe. Yani o daha düşük bir yerdeymiş. Filipe o zaman daha büyük bir şey. E, kadılık. Filipe kadılığına terfi ettirmişler. Yani. Terfi yükseltiyorlar. Bak, paşayı idam ettirdi. Çünkü neden? Gavur da olsa sen kalkıp adamı kafana göre beğenmiyorum bunun tipini diye astıramazsın. Böyle bir şey İslam'da yok. Yani adalet, hukuk işlese İslam'a göre dünya cennet olur. Bu kadar o olay olur mu ya? Cerahat'ın adı bile yetiyor yani efendimiz Hazretlerimizin sözündeki manayı yani Suudi Arabistan tam şerata göre amel etmiyor ama adı bile ne kadar fayda ediyor? Ne kadar fayda ediyor? Yani ha, kendisi olsa ne olacak? Kendisi olsa ne olacak? E korkuyor da. İslamiyet'e ammette efendinin böyle işler yok. Don lastiği gibi affedersin, o yana çevir, bu yana çevir, efendim, kafana göre takıl, böyle bir şey yok İslam'da. Helal belli, haram belli, hak belli, hukuk belli bir şey. Kafirin hakkı korunmuş, hayvanın hakkı korunmuş, herkesin hakkı korunmuş. Ne, ne meseleler var? Allah Resulüne itaat edin. Sadece oruç mu tutmak? Sadece Hacca, Ömre, Mekke'ye, Tekke'ye gitmek, gelmek. E bu İslamiyet'te bu kadar ahkemahati var. Sırf Bakara suresinde bin tane ahkam ayeti var. Yani bin tane hüküm çıkıyor. Ahkam ayeti Bakara'nın kendi zaten bin değil. İki yüz küsur ayet ama bin hüküm çıkıyor. Bin emir var. Bin yasak var. Bin hüküm var. Bin haber var. Dört bin mesele Bakara suresinden çıkıyor. Dört bin mesele. Bunun hüküm ve emir yasak desen üç bin eder. Sırf Bakara suresinde. Allah bize gönderdi. Bu müçtehitler canları çıktı gece gündüz. Uyumadılar bu şerati. Çıkarmak için, fıkıh meselelerini tespit, usulü fıkıh, kaideler, kurallar, ne lazım bunlar? Ne lazım? Hoca efendi bir rapta da okusun, yatsı namazında zamm-i sure olsun. Ramazanda teravih hatimle kılınsın, çok sevap olsun. Onlar lazım ama, bu amel için geldi be mübarek adam. Sade namaz, abdestle Kur'an olur mu? İlacın binde birini yutuyorsun, kaç tane hapı yutmuyorsun reçeteye uymuyorsun ondan sonra niye eli sünnet böyle niye bizim iki yakamız bir ara gelmiyor niye gavurlar ilerliyor biz geriliyoruz e sen Kur'an'a uymuyorsun mecbur gerileceksin adam gavurum dese dünya onun cenneti olur çünkü Mevla ona dünyada imtihan vermeyecek sen Müslümansan sana diyor ki doğru Müslüman olursan gavura galip ederim doğru Müslüman olmazsan çekeceksin niye çekeceksin e ahirette çekmemek için. müslümansın ya Seni cennete göndereceğiz. E cennete nasıl gideceksin bu amellerle, bozuklukla? O zaman dünyada çekeceksin ki belan, musibetin, dünyada kefaretin olsun, ahirette de cennete gidebilirsin. Sen gavur için ki. Gavur olsa nasıl söhbedi cehenneme gidecek? Dünyası bari cennet olsun. İki günlük dünya. Anlayamıyoruz yani. Sırrı çözmek lazım. Tek çaresi şeriatı, sünneti ihya etmekle olur. Kur'an'ı sünneti yaşamadığın zaman Müslüman toplumlar mutlaka bela çekecek. Mutlaka ama. Hiç kurtulamayız bu belalardan. Yani beklemeyin iki son ay sonra açılacak. Beş ay sonra açılacak. Rahat edecek. Devam edecek belalarımız. Toplumlar olarak diyor. Müslüman toplumlar olarak söylüyorum. Çünkü Mevla Teala sana cennet vaat etmiş Müslüman olduğun için. Ama sen İslam'ı yaşamadığın zaman bu, bu cennete gidecek durumun olmadığından seni cennete gidecek şekle sokmak için musibet veriyor musibet onun şu okuduğum Ebû Davud hadis şerifinde ne buyuruyordu ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir ahirette onlara azab olmayacak e şimdi ahirette azabı olmamak çok büyük bir şey ha çok büyük bir şey hani azabı tercih et deseler hangini tercih edelim dünyada olsun da ahirette tercih et deseler. Ama niye tercih et diyor? demiyorlar ki iki tarafta da olmasın E nedir? E Kur'an gönderdim sana İpime tutun Çekeyim seni kuyudan, ateş çukurundan çıkarayım Ama ipe tutunmuyorsun Ucundan, parmağından Nasıl çıkacaksın bu belada? Azab-u afid dünya Benim ümmetimin azabı dünyada olur El fitneni ve zelaz İç savaşlar, kargaşalar Zelzeleler, işte doğal afetler Felaketler vesaire E şimdi Bengaldeş'teki iç savaş Suriye'deki iç savaş Mısır'daki iç savaş Libya'daki iç savaş Hadi Filistin'de kendi aralarında bir şey ediyorlar ama o kadar değil Öyle birbirini vurdukları yok Hamas'tan el fethi bir şeyler ediyor ama Öyle iç savaş denmez ona da Tabi ki yine iç tutarsızlık denir O da bir güç bölüyor tabi de Ama o tabi Yahudiler uğraşıyor mesela Yine en şanslı En şanslı nasipli kimler? Filistinliler Çünkü taş atıyorsan yavurla yav, uğraşıyor. E bizim birçok bakın İslam ülkesine misal veriyoruz. Kim kimle uğraşıyor? Müslüman Müslümanla uğraşıyor gavuru bırakmış. Bu acayip bir şey. Ama azabı dünyada iç savaşlar ve zelzeleler. Işte zelzeleler de farkındaysanız yavurdan çok hep nerelerde oluyor? İslam ülkelerine ekseri rastıyor. Yani efendi hazilerimiz buyurdu. Ne lüzum var uslu olalım rahat olalım. Rahat duralım da hem dünyamız cennet olsun Hem ahiretimiz cennet olsun Yani iki tarafta cennet olmaz diye bir şey yok İslam'ı yaşarsan dünyada cennet olur diyor Birçok huzur üzere yaşayan İslam devletleri geldi geçti Hiç olay çıkmamış fitnesiz Ancak gavurla cihat ederse ediyor İçeride kargaşa olmadan yaşanmış Ne mutlu asırlar var Aslı saadetten sonra Aslı saadet kadar olmasa da Ama bizimki şimdi Asrı felaket. Yani çok zor. Alimler asılıyor, kesiliyor, hapislere atılıyor, zindanlara tıklılıyor. Ehli Sünnet Müslümanlar esir ediliyor, muhacir ediliyor. Gütün Şam uleması Türkiye'de. Kaçamayanlar orada öldürüldüler. Ya da yalakalık yapacak Nusayrilere. Tamamen onlara tabi olacak. Ha adam... Büyük bir alim var işte ismini vermiyorum Allah rahmet etsin yani büyük alim idi ve ne yapsın artık zora düştü falan sonunda da kaçayım derken işte bombaladılar camide gitti büyük alim ama kalkmıştı diyor hafız eset en büyük evliya Allah'tır demek <gülüyor> mübarek adam Müslüman dese yetmedi mi bir de evliya Allah diyorsun zaten adam Müslüman değil ve lakin işte ya yalakalık ve yağcılık yaparak onlarla yaşayacaksın cehennemi satın alacaksın imanı dinini satacaksın tabi hoca efendisi onu diyemeyiz yani hakikaten evli sünnet bir alim idi sünnet de zirvesiydi O zorlandı adam zorda kaldı için. çok zor ya bu imtihanlar e, çoğusu hicret etti e, ne yapacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti kainatın efendisi istese Mekke'deki dağları üzerine devirirdi ama bu işin usulü böyle yani İslam, iman, hicret, cihat e, yani böyle gelmiş sünnete ittiba olarak da böyle yürüyor Eee mağdur durumdalar. Allah vatanlarına selametle döndürsün. Amin. Ne kadar üzgün bir durumdalar değil mi? Kütüphanelerini yanına getirememiş. Kütüphanesi ne demek? Her şey. Eserleri var, yazma eserleri var. Aba evdadlarından silsilelerinden kalan efendim yazmalar var, yazılar var, icazet. Hiç şeyini alamamışlar. Adamlar canlarını kurtarmak için çıkmış, gelmişler. Şimdi ben de 30-40 senedir Kitapla meşgul, kitap almakla, kütüphane kurmakla, çalışmakla meşgul biriyim. Allah muhafaza yani. Şimdi ben kütüphanemden ayrılmam kadar bana dünyada bir şey koyabilir mi? Her yerde her yaşanır yaşanırım o kitabı nasıl taşıyacağım götüreceğim bir şey. Yani adamların bakıyorum durumları için parçalanıyor. Allah bize böyle bir bela vermesin. Ay. Ama bizim de gidiyatımız acayip. Çünkü etraf ateş çemberi yapılarak sara sara bize doğru işi sokmaya başlıyorlar. Bak şimdi bugün Suriye'den buraya bomba atmış, o oradan oraya konvaya bomba atmış bizimkiler. Böyle bir şey, dalaşlar başladı. Yok efendim İslami bilmem ne devleti kurmuşlar orada da o İslam devleti bomba atıyor. İslam devleti olup da Türkiye'ye bomba atar mı? Hiç İslam devleti kurup bir Müslüman olup da Türkiye bu kadar hizmet ediyor, bu muhacirleri barındırıyor, bu kadar masraf ediyor. 4 milyar mı ne, dolar mı ne, kaç aylık yani? Böyle bir masraf görülmemiş yani helal olsun yöneticiler bu işte sahip çıktılar. E ne yapsınlar bu insanlara? Fransız gavuru bile geldi teşekkür ediyor. Bunları almasaydınız bunların hepsi diyor kesilmişti orada. Yani Fransız gavuru bile Türkiye teşekkür ediyor. Yani insanlık adına teşekkür ediyor. Yani diyor ki bunları almasanız ne olacaktı bunlar? E şimdi tabii ki büyük bir masraf ediliyor şey diyor. Şimdi kalkmış orada İslam devleti kurdum diye. Buraya bomba atacak. Ne İslam devleti bunu? Gavur mu bulamadın? Türkiye ile ne uğraşıyorsun? anlasana işte İslam devleti değil anlasana şimdi bir mesele daha öğrendim yarın benim misafirlerim Şam İslam uleması birliği heyeti Bana misafir olacaklar fakat ben onları ziyaret ettim geçen işte resmi de atmıştım diyor ki Şiiler geliyor İran'dan Lübnan'dan Şiiler Sünni kılığına giriyor hem ehli sünneti kesiyor Göya radikal imajlı adamlarmışız diye kesiyor Türkiye'de ...bu saldırılar düzenleyen içinde... ...yani bunların çoğunda da diyor yine Şii parmağı var. O Şiiler de takıya esas ya... ...kılık kıyafet, teptil kıyafet bilmem ne... ...bakarsan Sünni ve Radikal Selefi zannediyorsun. Halbuki aslı Şiidir diyor. Bu da... ...ilk ağızdan duydum yani. ulama Birliği Başkanı bütün dünyadan haber ona geliyor. Biz bunu hiç duyduk mu? He? E duymadık tabii. Ki diyor ondan sonra... Adamı kesiyor, asıyor, onu bilmem ne tarıyor, ona tecavüz ediyor, seni ganimet aldım diye falan. Zannedersin ki Sünni sünniye yapıyor. İç savaş çıktı. Hekseri de bunu şia yapıyor diyor. Ne belaya kaldık ya rabbel alemin. Öldüren niye öldürüldüğünü bilmeyecek, öldürülen niye öldürüldüğünü bilmeyecek buyuruyor ya ahir zaman. Hadis-i şerifte hayran yani hayran şaşkın demek. Şaşırmış kalmış Bu olayların şöyle bir tahlilini yapabilecek bir muhallil e, analizci diyorsunuz bulsam yani para vereceğim adama bana bir anlatsın ya yani para da verebilirim teklif ediyorum ya yani. şu olayların arka planını tam bir anlayan varsa bana bir anlatsın anlayamaz çünkü buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem katil niye öldürdüğünü bilmeyecek maktul niye öldürüldüğünü bilmeyecek o hadisi tecellisi de. Şimdi biz bu Türkiye'deki bu kargaşaları Durdurup da bir an evvel İslam alemine Bir derman olmamız lazım Kendi kendimizi karıştırmayalım Kendi içimizde hiç savaş çıkartmayalım Fitneyle uğraşman zaman değil Çünkü Aksi takdirde Hep ne vatanımızda durabiliriz Ne kütüphanemizde oturup Kitabımızı inceleyebiliriz Ne cemaatle namaz kılabiliriz Ne, ne durumda Suriye Açlıktan ölüyorlar adamlar Yermuk kampında altı aydır adamlara ilaç ve yemek sokmuyor. Altı ay bu Esed denen zallame. Altı ay. ne dayanacak bunlar ya ilaçsız mı ilaçsız her yer mikrop. Temizlik yok bir şey yok. Şey yok ki temizliğin. Malzeme yok. O çoluk çocuk kadınlar öyle hep örtülü mörtülü. Nasıl ağlıyorlar nasıl ağlıyorlar. Çorbaları yok. Efendim çorbanın içine tuz koymuşlar Su kaynatıyorlar içine tuz koymuşlar. Tuzu pişiriyorlar, yiyorlar bir şeyler. Millet kuyruğa girmiş, onu da bir tas almak, alacak kuyruğa girmiş. Bizim bu kadar yemek önümüzde, yemediğimiz arkamızda, evlerde hala ekmek israfı, hala yemek dökülüyor. Yani bela yaklaşıyor bize. İsraf bizi helak edecek ya. Yahu kadını erkeği bir akıllı olalım ya. Erkek akılsızsa kadın onu frenlesin. Kadın akılsızsa erkek onu frenlesin. Bu nereye gidiyoruz? Bu kadar tüketim, bu kadar masarif Aç adamlar ya Açlıktan 66 kişi mi ne? 60 küçül kişi öldü geçen gün Açlıktan öldü ya Suriye gibi mümbit topraklar her taraf yemyeşil yer idi Ama böyle, imtihan Şimdi bunun bize olmayacağı ne malum Kim bize garanti veriyor Türkiye'ye karışmayacak diye Kim bize garanti veriyor? Allah'tan başka kimse güvence veremez bize. Ama Mevla da buyuruyor ki şimdi ate gelelim. Bana itaat edin. Resulüme itaat edin. Var mı bu toplumda Allah'a Resulüne itaat? Var mı? Hayır var denecek genelleme yapabilir misiniz? Yapamayız yani. Çok azınlığın azınlığı Allah Resulüne itaat içerisinde. Bu, o zaman sorun var. Yaş kuru bir yana ثُمَّ يُبَعْثُونَ Ama niyetlerine göre dirilirler, o başka. Hani hak etmeyenlere de bela gelir, aynı açlıktan kırılır, aynı zulümle ezilir, ama ahirete çıktığında hak eden cehenneme gider, hak etmeyen şehit olduğu için derecesi yüksek olur, cennete gider. Ama hak etmeyene bela gelmez diye bir ayet hadis, yok, ayet hadis ne diyor? وَتَّقُوا فِتْنَةً Ayet-i Kerime okuyorum size, Enfal Suresi olabilir. ''Öyle bir fitne ve kargaşa ve iç savaş ve dış savaştan sakının ki...'' ''Lâ tusûh bennellezîne zâlemû minkum hââssâ'' ''Özellikle zulmeden, şirk içinde haram işleyenlere vurmaz.'' ''Özellikle zalimlere vurmaz.'' Bu ayet ne diyor? ''Genelinize vurur.'' diyor. E genelimize niye vursun ya? Ben yapmıyorum bir zulüm. Ama seyrediyorsun. Neme lazımcılık yapıyorsun. Vaaz ediyor musun? Emri bir marif yapıyor musun? Neyhalmüker yapıyor musun? Vazifeni yapıyor musun? Yapıyorum. Ha yapıyorsun da sana vuruyorsa sen şehitsin, sen gazisin, sen cennette âlâiliğindesin. Tamam sana sorun yok. Yine de bela vurabilir. Ama yapmadığın zaman zaten zalimsin. Biri bil fiil mübaşeret yaparak, ikincisi seyredip razı gelerek. Zulme rıza zulüm, küfre rıza küfür. Nedir bu toplumun durumu? Hangi kesimdeniz, hangi kısımdanız? Sade zalimlere vurmaz, hepinize vurur. Bu fitneden sakının. Bu atik kerime Hadis şeriflerine buyuruyor. İnne nes iddara mümkün karan? Bir şerassızlık görülürlerse onu değiştirmezlerse, yani yetkili yetkili değiştirecek bir fiil müdahaleyle. Senin benim gibi yetkisizler diliyle <gülüyor> gücü yetmeyen diliyle vaaz edecek. Yani ben şimdi elimden yetki yok. Ben dilimle konuşabiliyorum. Fe'yle ve bu kalbi. Ona da gücü yetmese, kalbiyle işte Allah'ım ya Rabbi razı değilim, sen de razı değilsin, ben de razı değilim. Beni mazur gör, beni affet beni, bağışla falan. O da ve zelke iman. İmanın en düşük derecesi o da. Hiç olmasa o derecede değiliz. Elhamdülillah biraz konuşabiliyoruz. Bu konuşma meselesi bir orta dereceye bizi getiriyor. Zaten elle müdahale, güç yetki meselesi. Mühür meselesi o bizde değil. Hadis-i şerif ne buyuruyor? İnsanlar münkeri görüp değiştirmezlerse, Çok yakındır beklesinler. Allah azabı katlatacak, hepsine toptan verecek. Ya bu kadar münker var ortalıkta, bu kadar haram var şey var. Nasıl yapacağız yarap bela? şimdi sen vaaz edemiyorsun ama vaza delalet edersin. Burada vaaz var dersin. Lale Gül de 88.4. Bu kadar sohbet var. Oluk oluk insan dönüyor. Maşallah. Devamlı telefon geliyor. Devamlı. Bana çaba ulaşan binde biri olmaz. Bana ulaşamaz ki. Nasıl ulaşacak? Binde biri olmaz. Ama dönüş var. Namaza başlayan şeyden. Dün Adıyaman'dan aradı. Gencecik çocuk. Yani aşiretin oğluymuş falan. Amerika'ya göndermişler. Bizim sohbetlere takılmış. Duramadım Amerika'da diyor. Gelmiş buraya. Şimdi diyor ben medreseye gireceğim. Hemen medreseye gireceğim, e, ya bizim medreseler ağırdır ha, falan biraz şey yapıyorum falan. Yok diyor, bir an zikirsiz durmamak lazım. Sohbetleri dinliyorum, 7-8 saat internete sohbet dinliyorum, şimdi diyor bir an zikirsiz durmamaya çalışıyorum. E dedim maşallah ben utandım tabii. Ben böyle 7 saat konuşuyorum da 7 saatte yatıyorum aşağı Şimdi ben utandım. Bir dakika diyor durmamak lazım. Allah Allah. Maşallah yavrum dedim. Maşallah. Oldu mu da tam oluyor bizinkiler ha. Dedim bizim medreseler biraz zordur teheccüd, işrak, kuştuk, şudur budur. Ben diyor onu arıyorum. Ha, maşallah. İşte bir tane öyle hidayet bulsa memleket kurtulabilir ha. Yani Allah ona acır. Hocam bir çocuk da Fransa'dan geldi bak medreseye girmek için. E maşallah. Bıraktı, geldi. Maşallah maşallah. Allah hayli mübarek yapsın. mübarek yapsın. Bizim sohbetle ben tabii ne yaptığımdan farkında değilim. Ben de ortaya bir tohum saçıyoruz. Oradan kim dinliyor, dünyanın neresinden yolunu buluyor, yönünü buluyor bilmiyorum. Açık açık kadınlar hiç tahmin etmesin bir sohbet kaçırmam diyor. Nasıl dinliyormuşlar böyle harfi yiyen benim konuştuklarımda ben unutabilirim ne konuştuğumu. Hiç unutmuyorlar falan ama Sonra o başını da kapatır inşallah. Yani biz ona dinleme demeyeceğiz. Dinleme denir mi ya? İmansıza bile ne diyeceğiz? Dinle diyeceğiz yani. İmansızın dinlemesi daha mıyım? Keşke dinlesin. Dünyanın her yerinden her sınıf dinliyor. Allah Teala bize doğru konuşmayı ilham eylesin. Tesirli kelam nasip eylese. Allah'ım çok kişinin içine işletip hemen namaza döndürsün. Eli sünnet itikadına döndürsün. Kur'an'ın hak olduğunu anlasın. Amin. Amin. Bir dua yapıyoruz. Gece de dua yapalım. Gündüz de yapalım. Tesir Allah'tandır bak efendi hazretlerimiz gecenin birinde ikisinde takip ediyor ne oluyor dua diyor immet ediyor bu işlere onun için bütün milletin kalbi cübbelide ne var cübbelide şerden başka bir şey yok Sen istediğin kadar estağfurullah çek İstediğin kadar çek faydası var benim için var çek faydası var senin benim için af istemenin bana faydası var çek yani boşunadır demek istemiyorum ama benden iyi beni kimse bilemez şer zarar zeval fitne fesat Nefsimi benden iyi kimse bilemez Ama niyetim iyidir Zararım kendimedir Müslümana zararım yoktur niyetim iyidir. Faydam da var millete Zararım kime? Nefsime Efendi Hazretleri şahitliği var Seyfettin Hoca da yanındaydı Bu Ahmed'in niyeti iyidir dedi e Bu niyeti iyidir de Herkese de denecek de bir laf değil Yani niyeti iyidir Müminin niyeti amelinden hayırlıdır Vallahi niyetim odur ki Kapı kapı geçsem Tek tek bulsam herkese yalvarsam etsem de herkes hani eli sünnete dönse namaza başlasa falan hep cennete gitseler. Niyetim bu. Niyetim bu ama gücüm o kadar. Ama Mevla bu televizyonları falan fırsat verdi şimdi. Nasıl kapı kapı keseceğim ya? Yaşlandık gidiyoruz. Birkaç sene daha verimli konuşabiliyorken konuşup bir kayıt bırakalım. Bunlar eser niteliği taşıyacak yarın bir gün. Biz ölüp gitsek de. E şimdi birçok hoca Hac efendi, haç efendi sohbetini veriyorlarmış. E şimdi olsaydı 300 tane sohbeti. Değil mi? Medine'li Hacı Osman Efendi koca evli Allah'ın reislerinden. 25 tane bir şey yani şimdi. Yani onun için gayret ediyoruz ki bu derslere ara vermeyelim. Bu dersler kalıcı bir eser niteliğinde ümmete kalır hani diye. Çünkü daha evvelkiler de var. Onlarda da ses, görüntü falan şey. Görüntü çok mühim bir şey değil. Görüntü şeyde olsa ses doğru olsun mühim olan da. Bazı millet görüntüye de şey. İşte çizgili bilmem ne bozuk falan derse ona da takılan olur ama şimdi biz Allah'a itaat edin Resulüne, eğer yüz çevirirseniz <gülüyor> peygamberime yüklettiğim vazife onun üstünde ne onun vazifesi kebli yani duyurmak hidayet yaratamaz ve <gülüyor> aleykum sizin üzerinizde de ne vazifesi ma <gülüyor> hummiltüm Size ne yükletildiyse, ne yükletildi bize? Gelen tebliğe icabet etmek, gelen davete icabet etmek, Allah ve o sünne itaat etmek, farz başım üstüne, vacip başım üstüne, sünnet başım üstüne, ne buyurulduysa amel etmek. İnsanlara duyurun, belli bu anni ve levay. Bir ayet olsun benden duyurun, ey benim ümmetim diyor. Ne olur benden duyurun. Bak bazı bir sohbette 40-50 ayet okunuyor, hadis okunuyor. O duyurun emrine göre. Bak ona yüklettiğim vazife ona ait, size yüklettiğim vazife size ait. Yapacağız mı bu vazife inşallah? Allah. Tebliğ edecek miyiz? Allah. Ulaştıracak mıyız? Davet edecek miyiz? Allah için. Menfaat yok. Beğensinler beğenmesinler diye bir gayemiz, derdimiz. Zaten beğensinler diye derdimiz olsa öbürleri gibi kıvırırdık. Kadınlara dokunma feministlere dokunma, komünistlere dokunma ona dokunma, buna dokunma işte görüyorsunuz ilahiyatçı birçok hocanın verdikleri fetvaları bile kimse bir şey anlamıyor değil mi? ya neden? o kızmasın, butarılmasın artık Ermeniye fatih bile okunacak hale getirecek yani adam çünkü karizma olmuş yani bir yere gelmiş hoca efendi iyi de para alıyor haftalık program çok yüklü bir para alıyor Duyduğumuza göre değil yani bildiğimize göre iyi bir para da alınca reyting düşerse para düşer. İşte bu para derdin olmayacak ki rahat konuşasın kardeş. reytinge bağlı olursan e, bana ne konuş? Ben bildiğimi konuşurum. Bir daha çıkart çıkartma çıkartma. <gülüyor> Ama şimdi göbürü öyle değil. hoca ben de doğru konuş. Neyi doğru konuşayım? E, sen şimdi Hrantin görmüş ona göre konuş. Şimdi Hrantin görmüş adam ona soru soruyor. Şimdi. Evet ben cenaze, evine, bastığına gidebilir miyim? E gidebilirsin. Doğru. Yemek, memek, ikram götürebilir miyim? Götürebilirsin. Doğru. Peki, şimdi soru soruyor canlı yayın. Tam da Hrantik yeni ölmüş, ortalık karışmış. Bütün bizim sağcı, solcu mücahitler bile çıkmış, Ermeniyiz diyorlar sokaklarda. <gülüyor> bizim eski görüş, milli görüşçü bazı mücahitler, onlar da Ermeniyiz diye çıkmış. Deli midirler nedirler? La hule ve la kuvvet. İlla billahi halinazım. Niye Ermeni oluyorsun ya? Cenazeye gidiyorlar. Peki şimdi diyor ki soru cevap şimdi o zaman da doğru konuşmak zor iş. Şimdi konuşuyorlar biraz da. Peki e, cenazeye de gidebilir miyim kiliseye? Şimdi durdu. Gidebilirsin. Ya nasıl gidersin? Şirk meclisidir. Ayin yapılıyor. Allah üçtür diyor. Aa Müslüman nasıl cenazeye gider ki oğlum? Ve la benim matepede. Cenaze namazını kılma böyle. Atekuma ala kabri. Mezarın başında durma. Ayet var. Gidebilir miyim? Peki mezara da gidebilir miyim? Diyor. Tabi şimdi canlı yayın. E gidebilirsin. Mezara da gitti şimdi. Sıra geldi. Fatih'a okuyabilir miyim? Demesin mi? Tabi hoca efendi de durdu durdu. Orada kıvırması lazım tabi ama nasıl kıvırdı? Yine yanlış kıvırdı. Yine şarambola doğru kıvırdı yani. Dedi ki sen efendim. Fatih'a okuyamazsın demiyor. Ya yani ne diyor dersin ki okursun da demiyor ama da dersin ki ya Rabbi bütün insanları affet. Hoppala. Bütün insanları affet diye bir şey var mı ya? Bütün insanları affet biz niye Müslüman olduk o zaman? Başka biri de dua etsin, herkes af olsun. Yahudi, Hristiyan hep beraber cennette cem olalım yani. Canımız çıktı namaz abdest. Ne uğraşıyoruz burada? Bütün insanları affet. Nasıl bir şey bu? Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme amcası için istiğfar etmeyi yasaklıyor. He? Mâ ne bir nebiyyi vellezînâ menûk en yesteğfirû lil Peygamberimin ve Müslümanların şirk içindekileri bağışlanmaları için hafistemeleri caiz değildir. Ve benden istiğfar etmeleri, mağfiret talep etmeleri hakları değildir. Velevkânûnî kurba en yakın akrabaları da olsa... Min bajma tebeyyen le u memnun اصحابu'l cehim onların cehenneme sahibi oldukları meydana çıktıktan sonra. Olur mu bu şey? İbrahim Aleyhisselam babasına ihtivar etti, Mevla yasak etti, çekti tamam ya Rabbi. Felen ma anladı ki Allah'ın düşmanıdır babası. Yani babası değil de amcası diyorlar Azer için. Amcası olma ihtimali kuvvetli ama yani en yakını demektir. Resulullah Efendimiz'de de amca meselesi var. Teberraenü Ben tamam ya Rabbi ben babam olsun anam olsun afisteyemem istemiyorum Yasak ettin tamam bitti Bu bu iş kolay mıdır? Bütün insanları affet Hangi ayette var bütün insanları affet Diye bir dua? Hangi hadiste var? Bak sana bir ayet okuyalım Beş vakit namazda bize öğretilen Ne diyorsunuz? İbrahim suresinin ayeti değil mi? Rabben eğfirli Ya Rabbi beni affet Velvalideye Anamı babamı affet Anam baban gavursa bu duada anam babana gider mi bu? gitmez kime gider? Adem babana, ava anana gider. Müslüman ana babana gider. Kâfir ana babana gitmez. Velil müminine inananları affet. Nerede var ki bütün insanları affet? Bir ayet göster. İnananları affet. Yelmeyekumul hisab. Rabbighfirli. Nuh ali selamun duası. Ya Rabbi beni affet. Velimen dekale beytiye evime girenleri affet. Evi evine giren de karısı da kâfir. Müminen Evime imanlı girene affet Evime giren imansızsa Oğlum da olsa karım da olsa Affetme affet diyemem ki Dikkat edelim Ha şimdi tavizin sonu yok Doğruları konuşmak üzere Tebliğ yapılacak inşallah Böyle rastgele efendim, Ne şişansın ne kebab efendim, Herkese hoş görünelim Yani ne demek istedim para yok Para yok yetmez Bazısında para almaz şöhret derdi var Şöhret ne demek? meşhur olayım Meşhur olmak ne demek? Herkes beni sevsin. Herkes beni sevsin dediğin zaman anla ki sen yağcılığ, sahtekarlık yapacaksın demektir. Çünkü doğruyu konuştuğun zaman herkesin seni sevmesi mümkün değildir. Ama velakin ekseriyet sever. Bazı kere adam doğru konuşuyor der, inanmıyorum ama konuştuğuna inanarak konuşuyor der. En azından bu adam konuştuğuna inanarak konuşuyor diye bir tespit yapar senin hakkında. Bunda faydası var, zararı yok. Ama mühim olan Şöyle konuşursan beni beğenirler, böyle konuşursan beğenmezler. Onun için İslamiyet'i doğra gitsin. Sakal, sünnet değil, Diyanet reisi dedi eski bundan evvel. Sünnet bile değil dedi o bardak oğlu vardı ya bir tane. Sünnet bile değil dedi ya. Ya Allah Allah senin sakalın yok diye bu kadar büyük hadisi, sünneti, mütevatiri inkar mı ediyorsun? Peşinden soru gelecek senin niye yok? Yani o soruyu da cevaplarsın. Allah beni de affetsin bana da nasip etsin de canım. Niye sünneti kaldırıp inkar ediyorsun? Yani rejim yok. Nerede rejim yok? 40 kere televizyonlarda demedim mi rejim var? Kölelik, cariyelik yok. Olmaz oğlum var. Ama o insanların menfaatini de. İzah etmek lazım. Vakit ver, fırsat ver. Sana ben izah edeyim. Ama o yok, bu yok. Niye? Ali Rıza Demircan'ı görmüyor musun? Evet cariye ile ilişki yok İslam'da. Nikah kıyarsa kıyacak. Yoksa ilişki yok. Ne demek yok? Kur'an söylüyor İlala Ezvacim. Eşlerine namuslarını korumazlar. Evma meleket ey malum. Ellerinin malik olduğu cariyelerinden de namuslarını korumaları gerekmez. Ama o cariye başkasıyla evliyse falan o başka. Evli onun malum meta gibidir. Dolayısıyla orada nikah şart mı? Değil. Resulullah Sallallahu Aleyhi cariyesi vardı. Sahabenin cariyesi vardı. Bütün sahabenin cariyeleri vardı. Hazreti Ali Efendimiz dünyadan en soğuk sahabedir. 17 cariyesi var. E Yok efendim. Şey yok. E, cariye ile ilişki yasak. Ne olacak? Nikah kıyarsa karısı olur. Yoksa ilişki yok. Ne demek ilişki yok? Ayeti kerime söylüyor. Ama şimdi bunu böyle dersek millet bizi beğenmez. Müslümanlığa hakaret eder. Eee? Doğru anlat o zaman. Anlatamıyorsan ne diyeceksin? Caiz değil. Adam da diyor ki ya sahabeden de cariyesi olanlar var. Aklına gelmedi peygamberimizin de cariyesi var. O aklına gelmedi. E, sahabe de zina ettiyse bana mı sordu efendim diyor. Halil Demircan denen arkadaşın durumu budur. Arkadaşın Süleymaniye İmam Hatibi'nin düştüğü durum budur. Millet beni beğensin, feminist, komünist ne der derken ayeti kerimeyi inkar ile e, alenen canlı yayında ve kayıtlar mevcuttur yani. Sesinden dinledik yani. Cık cık. Ama çok zor bir durum. Onun için bu kürsü o televizyonlarda da, da oturduğun sandalye Müslüman çıkarsın Kafir imme tehlikesi var Kafir imme tehlikesi var Doğruyu konuşacaksın Ama vakitler dar oluyor Soruya soru katıyor so, Cevabın arasında bir soru da Biraz şey ama ben farkındaysanız Topu eviriyorum çeviriyorum maç etmeyi de bilmem ama <gülüyor> Tak yine geliyorum geriye Ya ora bitmişti E yani ne o bitmişti o Dön dolaş görüyoruz, Nasretli hocanın Baklavanın dolu tarafı gelsin diye. Öndeki baklavaları yedik. Açıldı şimdi. Karşıdan daha sahip olacak ya. Evde diyor karıyla bir kavga ettim. Saçını başına bir çevirdim şöyle diyor. O dolu tarafı çeviriyor biliyor musun? Öyle lafı çevireceğin, Baklavanın dolu tarafını yine getireceksin. Aynı mevzuya döneceksin ki. Bir şey anlatalım millete. 50 tane yarım yamalak anlatacağımıza. Bir tane doğru bir şey anlatalım. Ama o da reyting işine tabii çok. Uymuyor reytingte oradan buradan atlama Mühim olan tekrar tekrar Millete ulaşma imkanları Allah'a yarattı <Gülüyor> 70 küsur şubedir. Bir dergide yazdım onu maddelerin. Ednaha, en aşağısı nedir? İman Tadüle'de yoldan sıkıntı veren şeyi kaldırmaktır. Onun için araba sahibi yolu açarsa imandan bir şube. Bunların izahı çok tabi. O da bir derstir. Yani belki de 70 ders bir konu var orada. İmanın şubeleri. Yani amelle taluk eden tarafı tabi. Ama inanmak iman tabi onlara. Sen şimdi onu inkar etsen, tabii hadisi falan inkar etmiş olursun imana taalluk eder. Ama amel edemezsen imandan çıkmazsın ama imanda zafiyet iras eder demektir. Orada da ince bir mana var tabii. Yolu açmanın imandan ne alakası var? Çok alakası var. Yani sen ne biçim din, ne biçim kültür, nedir bu yani? Bana ne herif taş atmış ben mi kaldıracağım dediğin anda tabii orada imana da taalluk ediyor. Şimdi gelelim. Ve ma rasuli benim peygamberime düşen illa el-belağul ancak açık seçik bir duyurudur. Hakkı meydana çıkarırsın, duyurursun. İnanmak, inandırmak Allah'a ait. Şimdi öbür adet esas diyeceğim. Oo bir saat oldu daha. Hoca ben oğu duate geleceğiz. Ve addallahu lladîne âmenû minkum âmilu's sâlihât. Şimdi bu Ehl-i Sünnet'in başına gelen belalar ve Ehl-i Sünnet'in doğru dürüst bir halife hilafet müessesesi Khilafet derken Osmanlı'daki Halifelik değil Allah'ın halifeliği İnsan kimin halifesi? Ve izkale rabbuke Lilmelaketi Meleklere ne dedi Rabbin? İnni ca'ilun fil arzi Yeryüzünde ne yaratacağım? Helife. Halife Adem aleyhisselam kimin halifesi yeryüzünde? Allah'ın Allah halifesi On sonra peygamberler Sonra alimler Padişahlar için halife olmasın Mecazdır Esas e, halifelik nereden geliyor? Peygamberlerden veraset. El ulema, verasetul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleri. Halifelik odur. Çünkü Allah'ın halifeliği. Bir ayette okuyalım. Ya Davudu, ey Davud Nebi, inna cealina ke halifeten fil ardi. Biz seni yeryüzünde halife yaptık. Peygamber, bütün peygamberler halifeli. Fahkum beynel nasi filak. Biz seni yerinde halife yaptık. Ne yapacaksın? Sen tekke kur. Tekkede otur. Sesin de güzel mübarek Davudi. Davud Aleyhisselam'ın sesi güzel. Sen kaside söyle. De din desin. Oh ne feyiz. Halifenin görevi bu şey efendi. Böyle bir şey yok ya. Zikir falan, bir şerif tamam. O da onu da yap. Ama seni biz halife yaptık ne demek? Ben gelip de milletle uğraşamam. Haklıyı haksızı meydana çıkaramam. Hükmü ben veremem be. Ben Yüce Mevlayım, benle görüşemezler kimse dayanamaz bana. Fahkum beynen n-nas insanlar İnsanlar arasında hak ile hükmet. Adaletle karar ver ey Davud. Ve bir tatebi'il heva. Sakın işte şeriat. Davud aleyhisselam'da şeriatı var mıydı? Var. Ne şeriatıydı? Tevrat şeriatıydı. O da Musa aleyhisselamın çünkü. Zebur yeni bir hüküm getirmedi. Eski şeriat mevizeler getirdi. Şeratta eski şeriat değişmedi o hükümlerden dışarı çıkarsan ne oldu? Nefsin keyfine uydun. <gülüyor> Nefsinin arzusuna göre bir karar verirsen o seni Allah'ın yolundan saptırır. Ey Davud seni halife yaptık. Ne yapman için? İnsanlar arasında hak ile hükmetmek. Davud Aleyhisselam iki gününden bir gününü ibadete ayırırdı. Bir gününde insanlar arasında fetva ve karar. Halife de Peygamberler efendim sallallahu aleyhi ve sellem hakemlik yapmıyor muydu? Bütün evlenen, boşanan, mirası, karısı, kocası, arsası, tarlası, hayvanı efendim deve geliyordu mahkemeye ya. Deve geliyordu. Diyordu ki bu adam beni faydalandı sırtımdan. Efendim bugüne kadar bir üzerime bindi, tarlayı sulattı, çekti Şimdi yaşlandım. Beni kesmek için başkalarına satıyor. Deve geliyor şikayet edin. Efendim, sağırsa çağırıyor adamı diyor bu deve bana böyle dedi Efendimiz bilmez ki o deveyi adam ne yapmış yebekliye yeni almış diyor bu deve bana böyle dedi doğru mudur? doğrudur ya Resulallah yani devenin konuştuğu doğru tabi hiç devenin yalan konuştuğu görülmemiş ki insan yalancı sahtekar hayvanlardan kim yalan konuşuyor ondan sonra hüküm veriyor değil mi? ceylan yakalanmış bırak benim müsaadesine aşure günahını çocuklarıma gideyim sen hayvanlar geliyor şikayet insanlar geliyor Cinler geliyor, heyetler, cinlerin heyetleri döküyor. Biz seni halife yaptık. Ne olacak? Yan gel yat aşağı. Hüküm vereceksin insanlar arasında. Neye görev vereceksin? اِنَّاَنْزَلْنَا <gülüyor> kitabı الْكِتَابَ بِالْحَقِ Habibim biz bu Kur'an'ı sana hak ile indirdik. Dost doğru gerçek. Niçin indirdik? beynen <gülüyor> nas? Bak efendimizin de şeyi bulur. İnsanlar arasında Hakemlik yapacaksın. Yani karar vereceksin. Neye göre karar vereceksin? Bima erake Allah Allah'ın sana gösterdiğiyle Yoksa canının istediğiyle Değil. Allah'ın sana Gösterdiğiyle Ve la tegullil hainine Hasima Sakın hain münafıkları Kurtarmak için Haklılara hasım olma Bu, bu mesele de? Tume bin Übeyrük meselesi Adamın zırhını çalmış Hırsızlık yapmış Münafık sahabeden geçiniyor tabii Un çuvalına mı ne koymuş onu da Un çuvalında delmiş tabii zırh onu Oradan un Aka aka gittiği için onu ele vermiş arkasını Falan falan onun evine kadar gidiyor Onu Yahudi'nin üzerine atıyor Yahudi çalmış Şimdi geliyorlar meselede Adam da geliyor ki zırhım çalındı Kim çaldı un ona gittse, o diyor ki Yahudi çalmış, benim oraya atmış, falan falan. Ama bu atikerimiz için geldi, o Yahudiyi aklamak için. Şu Kur'an'daki adalet ve hukuk sistemine, şerat'taki nizama ve düzene bak ki Yahudiyi aklamak için ayet geldi. Bu Yahudi suçsuzdur. Suçsuzsa suçsuz yani Yahudiyi suçlayamaz, suçlayamazsın ki o münafık Müslümanım diye geçiniyor tam Hazreti Ömerlik radıyallahu anh tabi bu, bu böyle adam peygamberi kandırıyor ya gülüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylüyor ya hiç düşünmüyorsun ki Allah buna vahiy gönderir de beni rezil eder ya ne cesaret bu ya münafıklık az bir şey değil zaten peygamberim doğru inansa münafık olmaz demek inanmadığından mı? On için kandırırım zannetti bak ayet geliyor insanlar arasında neyle hükmet Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmedin. Sakın hain münafıkların tarafından Yahudi de olsa karşı taraf haklıdır o. Haklı olana hasım olma. İşte Kur'an. Bu bizdendir, bu Müslümandır, bu bizim tarikattandır, bu bizim cemaattandır. Böyle bir şey yok. Hakkını alıncaya kadar haksız benim yanımda, zayıf da olsa güçlüdür. Haklı, zayıf da olsa benim yanımda güçlüdür Osmanlı da işte uyduğu kadar durdu son zamanda bozulmaya başladığında yıkıldı şimdi içinizden iman edenlere ve amilus salihati salih amel işleyenlere Allah yine vaat etti söz efendi hazreti buyurdu ki şimdi iki şeyi yapana Allah söz veriyor kaç şey üç şey İki şeyi yapana Allah üç şey. Bu at kerime okular. İman edeceğin yan sünnete göre. Amel-i salih iman şartları, namaz, oruç, hacca Bununla beraber mümkün mertebe haramlardan kaçma. Küçük günahlardan kaç. Bak iyi de kaçamasan da büyükten de kaçamasan da kâfir olmasın. Harama haram inanacaksın. Geri kalan da takvaya sarılacaksın. Sakın çalışacaksın... İmanı doğru mu? Tamam. Salih amelde var mı? Var. İki şeyi getir bana. Şimdi bize vaat ediyor. İman edip salih amel işleyenlere Allah söz verdi. Bu söz bozulur mu? Bozulmaz. Peki şu anda bu söz geçerli mi? Kur'an-ı Kerim geçerli duruyor. Bu ayet mensuh ayetlerden değil. Peki şu anda bu vaat tehakkuk etmiş mi bizim hakkımızda? Etmemiş. O zaman ne var? Tahlil kolay. İki şartta ne var? Aksamava. Çünkü senin iki şartı yerine getirmene bağlamış bu mükafatları. İki şart yerine gelseydi Allah'ın vaad ettiği üç mesele kaçınılmaz olarak takip edecekti. Etmiyorsa Osmanlı ecdadımız da etmiş mi? Etmiş. Selçuklular da etmiş mi? Etmiş. Memlükler de etmiş mi? Etmiş. Abbasi de etmiş. Emevi de etmiş. Sahabe de etmiş. 1400 senedir etmiş, etmiş, etmiş. Gelmiş bize 100-150 senedir bu taku takip etmiyor. O zaman Bizim iman ve amel salihte neyimiz var? Şart ihlalimiz var. Kesin bu değil mi? Çünkü Allah söz verdi. Kime sözünü bozmadı? 1400 senedir sözünü bozmamış. 1300 sene diyelim. Son 150 seneyi çıkarsak. Bize mi bozdu yani sözü? Haşa. Ne yapacak Allah? <gülüyor> <gülüyor> Yeryüzünde onları yemin ediyorum diyor. Kasem ediyorum. And olsun. Efendi Hazreti böyle tek tek şey yapar. Şimdi, lam elbette demek yesteklifenle sondaki de muhakkak demek vaat ettim söz verdim elbette muhakkak yemin olsun kemestekhilefellezine minkabliyim onlardan evvel geçen müslümanları yeryüzünde hakim ve halife yaptığım gibi onları da halife yapacağım birinci mükafat ve leyum ekkinellehum dinev milledir todalehum onlar için sevip seçtiği razı olup gönderdiği İslam dinini yaşamakta onlara çok büyük imkan vereceğim. serbestlik ama nasıl serbestlik kılı kırk yararcasına İslamı yaşayan adama yan bakan kalmayacak o durumda mıyız değiliz zaten halifelik Allah'ın halifeliği Resulü'nün halifeliği e, yoksa ikincisi hayda hayda yok hala iş yerinde namaz kılamayanlar var mı he çok Efendim İslam'ın birçok hükümlerini iş yerinde yapamayanlar var mı? Var. Okulda yapamayanlar var mı? Evet. Nerede imkan? Allah yemin ediyor imkan vereceğim. E imkan vermiyor. E niye vermiyor? İman ve amele salih tam yapmadık. Ve leübeddile nevmi bâide kavvî Korkularından sonra işte Suriye'de korku içinde eli sünnet. Mısır'da korku içinde. Orada da idam mı çıkacak ne çıkacak belli değil o adamlara. O mu... Muhammed Mürsi ve tarafta Allah kurtarsın halaseyle. O, o adamlara da idam çıkabilir. Mahkeme devam ediyor. Yani onu da o da belli değil. Çünkü Mısır'da da zaten terse idam var. Efendim e, Libya korkucu değil sünnet. Türbeler, tekkeler kırılan, dökülen. Doğu Türkistan zavallı bir çareler. Namazlarını kılamıyorlar, oruç tutamıyorlar. Zorlan, gizli Mübarek adamlar sakallarını da bir tutamdan aşağıda indirmiyorlar. Maşallah onlara. Çin gavuru dünyanın en büyük gavurudur. Onlara karşı da sakallarını bile bir tutamdan aşağı indirmiyor. Doğu Türkistan'daki evi, Müslüman hiçbir yerde yok. Ama zor durumdalar. Ha, korku. İslam'ı yaşamak. Irak'ta ehl Sünnet. Geçen ne de dedim? Sana, alimler sakallarını kesmişler. Kısaçık yapmışlar. Çünkü tanınırsa diyor bir tutam eli Sünnet hemen öldürüyor şu ya. Urak'ta bütün alimler perişan Kaç cami imamı el-i sünnet Şehit oldu Arabayla vuruyor geliyor yoldan geçerken vuruyor Sabah namaza giderken vuruyor Şu anda Türkiye'de bile bu tehlike var İran ajanlarının Suriye'den gelen El-i sünnet alimlerini hedef alma Ya yani Bizi de tabi haydi haydi Çünkü bunlar Çok tehlikeli adamdırlar Bunlara çok iyi dikkat etmek lazım Bayram Hoca meselesine dikkat edin bakalım Bayram Hoca kimlerin aleyhine konuşuyordu Dikkat etme. Neye dikkat edeceksin? Tedbir bakımından tabii edersin. Ama olacağı çağır yok. Şey olacaksan da o yazılmış. Doğru konuşmayacağız anlamına gelmez. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Hoca efendi doğruları söyledi. Yani şimdi Bayram hocaya tebliğ yapmadı kimse diyebilir mi? Diyemez. Şimdi Allah indiğinde o adam kazanmıştır, felah bulmuştur inşallah. Öyle üstü zannediyoruz. Ayet hadis olmadığı için üstü zana giriyor tabii. Ama... Adam yaptı vazifesini ya kendi çapında. Ne yapsın adam? Yanıyordu cayır cayır yani. Değil mi? Dayanamıyordu artık Allah için böyle. bir Ne mücahit adamdı ya. Hiç gördüğüm hocalardan da değil yani. Farklı bir hocaydı. Farklı bir hocaydı. Bir daha da yeri dolacak gelecek bir adamdı. İlme, kültürel tabii. Ayaklı kütüphane tarafa da ayrı. Hatıpliği bir ayrı, cezbesi bir ayrı. Bir Allah adamı. Benim gibi de okkabazlığı da yoktu yani. Doğruyu konuşalım yani. Doğruyu konuşalım. Benim gibi kabazlığı yoktu adam. Yemez içmez Allah için böyle ilim ilim ilim meraklı bir adam. Adamcağız gitti. Kaminin mihrabında. Türkiye'nin ortasında. Ya dikkat edelim. Dikkat edelim. Bunları her şeyi Yahudi yaptı, papaz yaptı, patrikane yaptı diye kolayına kaçmayalım. Bize en büyük zarar yine bizim içimizdeki mezhepsizlerden gelir. İşte Suriye'nin durumu meydanda. Görünce anlıyorsun yani. Kavur yapmaz yani kavur yapmaz şu mezhepsizlerin şu Şia'nın yaptığını kavurdan beter adamlar şimdi korku var mı ehli sünnet müslümanlarda İslam'ı yaşama korkusu var İşte bu korkularının ardından onlara emniyet vereceğim yani tam bir güvence hey kurban olduğum Allah'ım ya şöyle bir güvence olsa da Amerika ne düşünecek Amerika ne, de, ne diyecek buna karşı ne bize efendim e, ambargomu koyacak şeklinde bir korku kalmadığı bir dünya olsa bunu yapma Allah kadir midir? E söz veriyor işte. iman ve ameli salih. İki şartı yerine getirin. Üç şey söz. Peki Allah sözünü bozmaz. E bu üç şey de şu anda var mı? Dünyada hiçbir İslam devlet ülkesinde var mı? Hepsi Amerikanın. İsrail ve korkusu altında değil mi Müstemleke gibi bir en ufak bir ambargoda korkuyor güvencesi yok Demek ki iman vemel Sal şartlarında sağlamlık yok Biz nereye döneceğiz şimdi Efendi hazır onu der her mahalleye bir medrese bir kız medresesi bir erkek medresesi tavuk kümesi kadar da olsa iki talebe de olsa anlıyor musun? İşin sırrı nerede? Ma'suluhal ümmeti yusluha ahira. Ümmetin başını düzelten sonunu da düzeltecek. Ümmetin başını ne düzeltti? Kur'an. Değil mi? Hicret'ten siz düşmandınız. Evs-Kezraş kabilesi Ensar birbirine silah çekmiş. 120 sene kan davası var. Fe'llebe bayne kulubikum. Kalplerinizin arasını birleştirdi Allah. Fe'sbahtu ni'meti İslam nimetiyle ne oldunuz? İhvana. İhvan diyoruz ya ihvan. Ama doğru kardeş. Birbirinin kuyusunu kazmayan. La tahasedu. Birbirinizi kıskanmayın. Ve la tedaberu. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ve la tabagazu. Birbirinize kin nefret kusmayın. Ve kunu ibadallah ihvana. Allah'ın kulları ihvan olun. Ne demek? Kardeş. Yani tarikat tabiridir ihvan ama tabi ayet hadislerde tarikat manasına gelmiyor. İslam innel müminune ihvetun. Maşallah bir ayet okuyorum, ilercin devam ediyorsunuz her tarafı ya. Her tarafı değil de bazı ayetler <gülüyor> klişe klişeleri yapıyor. Ancak müminler kardeş. Ama duyan gören hocalarda şaşıracak yani cemaat hep hoca olmuş falan. Ancak inananlar kardeş. İhvan olun. Hürşdevend de Allah rahmet etsin. Öyle laf sokar şey derdi de ama milleti düzeltmek için İhvan dedi. İhvan böyle parça ihvanı dedi. Lahana ihvanı. Derdi. Lahana ihvan. Yani sofrada lahana biraz öbürüne kaçsa, biraz açıksa iyi. Hemen bağıracak. Ya mubarec, o fazla bir sefer arası, biraz açı kalksın Yani hemen bir lahanayla bozulmasın yani ihvandık yani. Bir mısır ekmeğiyle bir ihvanlık gelip gitmesin ya. Bu kadar bu kadar ucuz mu bu dini isteyen bu şeriat, bu tarikat ya? Fedakarlık. Kardeş olun. Şimdi ümmetin başını düzelten, sonda düzeltecek. Başı ne düzeltti? Kavga gürültü, Kur'an'la bitti. Sahabe oldular, muhacir ensar oldular. Ensar arasında evs hazrecinin hepsi toplam ensar oldular. Fitne kesildi. Şimdi de ne düzeltecek? Kur'an. Nasıl düzeltecek Kur'an rafta durursa? Kalbe inecek. Kalbe neyle inecek? E çoluk çocuk hoca olursa, adab ayet-hadis anlayacak ki, Amel etsin. Okumasa Kur'an'ı, Kur'an ne yapsın raftan sana? Nuska gibi oradan mı seni üflesin? Kur'an içine girecek, kalbine girecek. O da neyle olur? Tefsir, hadis, fıkıh, akait, tasavvuf. Okumadan olur mu? Medresesiz olur mu? Talebesiz olur mu? Her mahalleye diyor bak, her mahalleye. Bir medrese. Bir kız, bir erkek. Kümes kadar olsa, iki üç talebe de olsa. Nasıl bir hedef belirlemiş Hüce müceddidimiz? Nasıl bir hedef? Hakikaten o düzeltecek. Ama yürürse bu iş. Öbür türlü, efendim bir siyasete girelim, bir ilerleyelim, aa çuvalladık. Yani İslami cemaatleri kastediyorum. Sen ilimle uğraş, dinle uğraş. Girdin siyasete, ne yapacaksın? Siyasetin adamları var. Onlara duacıyız, Allah istikametten ayırmasın. Ay. Efendi Hazretleri'nin sözü budur. Siyasetin adamları var. Ama ilimle siyaset karışırsa ne oldu? fecat felaket efendim köşeleri kapacağız kaptın köşeleri köşe kapmaca hadi bakalım geldi bir rüzgar ters taraf gitti ondan sonra şuraya buraya adam sokacağız soktun tamam ne olacak sen orada namaz kılarsan fişlenirsin namazı da bırak öbürü senin karını da açabilirsin öbürüne içki de içebilirsin dansa kaldırmak icap ederse karını da başkası kaldırsın ne yapalım dansmaz yeter ki, ilerleyelim Ama nereye ilerleyelim? Onun içindir ki bu ümmetin başını ne düzeltti? Kur'an. Sonunu da o düzeltir. Sen yeryüzünde hakimiyet istiyorsan, korkuların emniyete tebdilini istiyorsan, İslam'ı kılıklık yararcasına serbestçe yaşama temkini ve iktidarı istiyorsan, ki isteğimiz budur. Bütün İslami cemaatlerin hedefi bu olmalıdır ve bu olduğuna inanıyormuş. Tuzan ediyorum en azından. Ama metotlar metot lafı da gavurcak hiç kullanmak istemediğim şeyler usuller esaslar neye göre olmalı İslam'a Kur'an'a uygun olur. ümmetin başını düzelten şimdi efendi hazretlerimizin gösterdiği yol çıkar yol mu neden halk İslam'ı isterse İslam gelir mi herkes iman ameli salihe sarılırsa sohbetleri dinleyip namaz abdest haram helal şuuruna ererse o halka zaten sen efendim dini mübin İslam'ın güzelliğini Ve hükümlerinin faydalarını anlatmakta güçlük çekmezsin. Öyle mi değil mi? Sen şimdi sen içkiyi kaldıracağım. Uu, yeni beter kazan kaldırıyorlar. İçki 12'den sonra satılmaz desen. Ondan sonra 12'den sonra satılmaz dedim. Ne oluyor? Özgürlüğümüze müdahale Avrupa Birliği neredesin gel? Avrupa'da diyor ki bizde de yasak 12'den sonra diyor, ha neyse yanlış kapı çaldık o zaman Rusya'ya gidelim. Gavur ülkelerinden kanun kendine uyan tüzük arıyorlar. E şimdi bu içkinin gü günahını, vebalini, cehennemi, azabını, gazabını anlatacaksın ki ondan sonra, ondan sonra değil küllün yasak diyeceksin. Küllün yasak dedin mi de kimse bir şey demeyecek, neden? Bazı nasihatlerle o millet ıslah olmuş. O zaman kolay. Öbür türlü bu milletle uğraşılır mı? Zine ayakta sark ayağa kalkıyor. Onu gesak ayağa kalkıyor. Her şeye benim özgürlüğümü kısıtlayamazsın. Benim diyor efendim zehirlenme özgürlüğüm de var. Gavur olma özgürlüğüm de var. Ne diyeceksin? Ancak ona Kur'an ile yanaşacaksın. Ayet, hadis, sohbet. Herkesin amaz. Herkesin amaz. Ama bu millet zaten müslüman be adam. Altyapısı müslüman olduğu için bunun en dinsizim diyeninin bile biraz geri git hemen babam müftü demeye başlar <gülüyor> ve doğrudur da babası müftüdür yani Ecevit'in dedesi en büyük şerhti mesela Medine'de vakfiyeleri vardı de ölmeden biliyorsunuz dedesinin vakıflarını Medine'de işte, diyanete bağışladı 1 milyar dolar değerinde şey var oradaki emlakini diyanete bağışladı mesela gerçi o 1 milyar dolar da alamazsın. sen merak etme de <gülüyor> Suud hükümetinden öyle dedenden kalmış şeyde nasılsa alamam diye bağıştır. Neyse niyetini Allah bilir. Ama adam diyanete bağışladı. Mesele şu yani sen geriye gittiğin zaman hepsinin babası atası müftü, vaiz, hoca, hacı hafız. O zaman bu millete laf anlatmak kolay olacak inşallah. Çünkü cevher var üstü küllenmiş üstü küllendiği için sinekleri kaldırmak lazım efendi hazretler. Yahu inek saldılar sabah Efendisleri köy, köyde dururdu ya, inek gelmedi akşam. E inek yolunu bile biliyorsun, insandan daha iyi bilir. Bu yolunu şaşırmaz, bu ineğe ne oldu? Ya da mesela saldırıya uğradı, kurtlar mı yedi bir şey mi oldu? Ayağı kırıldı, yardan düştü falan. Bir de gittik baktık diyor. İnek oturmuş, yatmış yani. Gözlerinin üstüne sinekler üşüşmüş. Sinekleri kaçıramıyor. Gözünü de açamayınca kalkıp gelemiyor. Bu efendinin böyle çok acayip hikayeleri var ya Bir kere dedi ahıra indim annemle Bir de baktım ineğin sırtında derisi açılmış Allah ne oldu anne bu ineğe dedi ki fareye yedi evladım Allah Allah koca inek fare yerken derisini açmış pembe eti çıkmış Bu inek neredeydi bir kuyruk sallasa fare kaçar Evladım fare uyuştura uyuşturuyor yiyor Öyle bir yer ki Allah'tan bize musallat olmuyor Burnunu yese deliklerini haberin olmaz Sabah kalkarsın burnunun üstü açık Çünkü uyuşturarak yiyor orayı Sen de hoşlanıyorsun böyle. Hiç kuyruk niye sallasın? Efendim ne hikayeler var? İşte bunu da yine en üstüne şeyler üşüşmüş sinekler. Yahu koca inek olmuş esiri sinek. <gülüyor> ne yapacak? Şimdi derdi gittik. <gülüyor> Bu kadar. Yani üfledi mi gözü açılıyor. Gözü açınca yolunu buluyor. Şu milletin derdi gözünün üstüne sinekler oturmuş. Ne olur bir üfleyen yok mudur Allah içinden? Bir üfleyen. Yani biraz vazuna ya, samimi söylüyorum dönüyor bu millet ya. Yahu biraz din için gayret, biraz din için fedakarlık Allah için ya. Vallahi bir kuruş menfaatim yok, Allah peygamber şahidi. Radyodan da bir kuruş karım yok, vallahi yok ya. Yahu bir kişi namaza başlıyor be kardeşim, idaet buluyor ya. Öbür türlü bu ümmetin başını düzelten sonunu düzeltecek. Başka yollar çıkmaz. Görüyorsunuz 40-50 senel, 100 senelik faaliyetleri. Görüyorsunuz hakim kalıyor. Keşke hakim kalmasalar ama kalıyor. Çünkü Kur'an usulüyle gidilmesi gerekiyor. Çerat sohbet medrese. Başka çıkmaz. İslam'a başka türlü hizmet olmaz ya. Olmaz. İştahet, iman ve amel salih. İki şartı yerine getirin. Üç şeyi söz veriyorum. Eski geçmiş büyüklerinize verdiğim hakimiyeti vereceğim, dininizi yaşamakta imkan ve iktidar vereceğim, korkularınızı emniyete tebdil edeceğim Ya bu duyunen ile bir şey. O zaman bana rahat ibadet edecekler, hiç bana bir şey ortak etmeyecekler. Şimdi mecburen ortak ediyoruz. Tabii ki şirk koşup gavur olma anlamında değil ama her meselede şirk devreye giriyor mu? Giriyor. La la. Yani gavur olma anlamında konuşmuyorum ama karışıklık var. Adam kalkıyor. Bir de gelmiş vekilin vekili. Belediye başkanı dika şey dikâ yetkiliymiş. Bir de gelmiş onun da vekili. Belediye başkanına işi çıkmış. Belediye başkanının işte bana verdiği vekaletle belediye başkanına da o vermiş. Ona o vermiş. Minikah kıyılacak. Vekilin vekilinin kefili. Allah'ın emriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnet-i seriyesiyle İmam-ı Azam'ın işte adıyla da Şafi'ye göre mi kuyuyorsun? Çünkü fark var lafızlarda, telaffuzlarda ve bazı akıt şartlarında. E belediye reisinin ne yetkisi var burada? He? Belediye reisi zaten yetkisi sıfır. O da diyor ki belediye yetki başkanının bana verdiği yetkiyle. O da zaten yetkisizin sana verdiği yetkiyle sende ne yetki var? <gülüyor> Bismillah yok. Allah adı yok. Salavat yok. Hangi işin başı besmele'sizse, hamsizse, salatsızsa 3 hadis var. Fevve ebteru, oqtau, ejzemu. Keçiktir. Hayırsızdır, bereketsizdir. Ondan sonra kapıdan çıkarken mutluyuz yazmışlar. <gülüyor> Kapıya gidiyorlar. Bir sene sonra kavga ettik, ayrılıyoruz. Arka arka plakaya da onu yazacaklar herhalde gidiyorlar. Niye bol boşanma oranı yarıya ya bari bismillah yok elhamdülillah sonra belediye, reisini belediye reisinin verdiği yetkiyle belediye reisinin yetkisinin bu kadar tutuyor bu nikahını <gülüyor> bizim bir hoca vardı Allah rahmet etsin benim kıydığım ki 6 ayda çocuk yapar diyordu ulan hoca de 6 ayda olmaz mı herhalde bunlar nikahsız iş yapmışlardı 6 ayda, ayda çocuk olur mu işte onun kıydığı nikahda keramet varmıştı 6 ayda tutarmış. bunların da 6 ayda bozuluyor yani <gülüyor> bana rahat ibadet edecekler bana bir şey ortak etmeyecekler e, Allah ın, bismillah ın, ın, belediye reisi Allah'ın bismillah'ın Elhamdülillah salatu vesselam'ın yerinde belediye reisi'nin yetkisi şey. ne ağır bir durum bunu da Ahmet Davutoğlu hoca efendi caiz değildir dedi onu da hapse attılar o zaman bilmiyorum şimdi herhalde ondan hapis olmam herhalde ben konuştum şindik ama <gülüyor> A, Davutoğlu hoca hapise attı bundan bu şimdiki dışişleri bakanlığı demiyorum yahu Ahmet Davutoğlu hoca efendi rahmetli Müslüm Şerif Şerşarihi. Ha. Hayrettin Karaman'ın kara hocası. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu söyleyen. Bu müçtehit zannediyor kendimi. Karaman hakkında kitap yazan. Karaman hakkında sade değil tabi. Hepsini yazıyor. Mehmet Akif. Herkesin ipliğini pazara çıkartmış. Büyük halim Allame. Ahmet Davutoğlu Hocaven Dedi ki böyle şey olur mu ya? Dedi. Adam hapis yattı. Hapis bu memlekette. Hani İslam emniyeti? Hani İslam... <gülüyor> İmkanı ve iktidarı güvencesi vardı. Şimdi elhamdülillah o kadar o zorluklar geçti. Geçti ama şimdi de işte efendim arka plandan gizli gizli derin derin sıkıntılar var. Sıkıntılar. Allah ferahı çıkartsın. Müslüman yöneticileri önlerine Rabbim feth eylesin. Amin. Şerleri başlarından def eylesin. Amin. Amin. Çünkü kavur durmaz. Kazanı kaynatıyor. Bana kulluk edecekler. Bana bir şey ortak etmeyecekler. İşte bizim durumumuz buraya döndü. Kim bu kadar imkandan sonra yeniden kafir olursa bu işini kimden bahsediyor? Bu Osmanlı'nın son dönemindeki dinsizlerden bahsediyor. Değil mi? Bu kadar asrı saadetten beri gelen İslam devletleri bu kadar imkanlar iktidarları, halifelikleri Allah'a vermiş. Maalesef son dönemde ne yaptılar o? Jön Türkleri bilmem neleri bilmem neleri Gavur meraklıları Fransa bilmem ne hayran Frank hayranları O zaman Amerika çok bu kadar Belirleyici değildi Fransa falan daha belirleyiciydi 153 sene evvel Efendim yani modalarını şunlarını Bunlarını Bu 3 tane imkan Verilmiş iken yeniden kalktı Kafir oldular oldular mı Oldular Gökten indiği zannedilen kitaplar bizi yönetemez dediler Gökten indiği Zannedilen kitaplar Bizi yönetemez dediler Şerat mülgadır Kaldırılmıştır dediler Allah'ın Kur'an'ı için Onlara yapacağım azap Hiçbir şeye benzemez Onlar normal kafirler değildirler Kafirlerin de fasıklarıdırlar Şimdi zaten kafir diyor baştan Sonra fasık der mi? Fasık normalde kafirden bir aşağı Ama böyle ayetlerde mana nedir? Kafirin de bir var Hududunuz haddinin sınırını bilen kavur, bir de var ki sınırını aşmış zalim kavur. Şimdi kim kafir olursa diyor bu kadar imkandan sonra İslam'ı, şeriatı, Kur'an'ı geri teperse onlar fasıklardır. Bu fasık günahkar anlamına gelmez çünkü kefere diyor başında. Bu ne demektir? Bu kavurun da en büyük zalimi, haddi aşan kavurdurlar. Bu kadar milletin 50-60 tane şu anda devlet olmuş. Bunlar hepsi Osmanlı ...yönetiminde süt liman... ...vaziyette Balkanlarından tut... ...bütün Orta Doğu... ...huzur içindeyken... ...koca Osmanlıyı yıkma sebep olan... ...o zındık kafirler Osmanlı'nın içindeki son dönemin... ...son derken onu da vardır 50-100 geriye doğru da... ...işte o kavur ...aşıkları, hayranları, muhibbanı... ...onlar başka kavurlara benzemez... ...bugün Orta Doğu'da ve Balkanlar'da... ...ve dünyanın neresinde... ...bir zulüm varsa Müslümanlara... Hepsinin vebali Osmanlı'yı yıkanların boynundadır. Çünkü normal kafir değildir onlar. Üç tane imkanı bozdular. Halifelik, temkin ve iktidar, korkuların emniyete temdili ters döndü. Şu anda bütün Müslümanlar, bir buçuk milyar Müslüman ne halde? Şimdi Bengaldeş'te hocayı asabilirler miydi Osmanlı olsa? He? asabilir miydi? Fransa'da dans edemiyordu adam. ...Fransa'da yavur kral dans yapamıyor. Kanuni buradan bir... ...Timurtaş Hoca rahmetli öyle bir anlatırdı... Bir ...öyle bir ballandıra ballandıra falan... ...ben o kadar beceremiyorum tarih işlerini falan. Buradan mektup yazıyor şeye... ...Fransa kralına. Ne diyor? İşte adı neyse gavurun. Diyor ki ona... ...sizin memlekette diyor bir karılı erkekli... diyor ...sokak ortalarında dans çıkmış... ...ee bu bizim memlekete de komşusunuz da... ...komşuluktan bulaşabilir tehlikesi var... Orada da o dansa son verin diyor. Yoksa diyor gelirim oraya. <gülüyor> ya Fransa'daki gavur, kral, kraliçe bilmem ne, rahat dans edemiyor kanuninin tebliatından Şimdi Fransızı bırak bütün gavurlar bizim evde dans ediyor zaten televizyonda. <gülüyor> Televizyon programında gavur bizim evde dans ediyor. Baş dans ediyor. Ya. Adam kendi evinde edemiyordu. Onun için çok büyük vebal altına girdiler. Bu Osmanlı, yani Osmanlı'nın sadece biz ailevi Osmanlı sülalesini ırkçılık manasında kastetmiyoruz. Ama son dönem 600-700 senelik gelen hizmeti mahvettiler. E şimdi gel topla bakalım başını ucunu bakalım. Gel topla. Herkesin belası o sebep olanlara gidecek. Bütün Müslümanlar ezik durumda. Sultan Abdülhamid o kadar zor durumda. Büyük Evliyaullah 30 küsür çene, o kadar en zor durumdayken yine gidiyorsun Filistin'e. Camiyi o yaptırmış. Gidiyorsun bir yere türbeyi o yaptırmış. Gidiyorsun Japonya'da bilmem ne yaptırmış. Gidiyorsun Afrika'nın Sultan Hamid, Dünyanın her yerine hizmet götürmüş. O kadar en zor zamanda. Ne büyük evliyaymış ya. O da Fatih Sultan'dan da büyük olma ihtimali var da hadis olmasa. Fatih Sultan'da hadis olduğu için. Ama Kanuni'den Yavuz'dan bile büyük diyebiliriz. 2. Abdülhamid'e. Çünkü neden? En zor zaman. Mühim olan zor zamanda zındıklarla uğraşmaktır. Her yere hizmeti var adamca. Și nu, ne yapın? nu, nu, nu, bu nu, kıldırırken okuduğu şeyi bitiriyorum yani o da yarısına mana verdim baş tarafına vermedim Ve namazı dost doğru kılın şu abdest işi taharet işi gusül işi sakat abdestleriniz yalap şalap kusura bakmayın kardeşim ben yan yana abdest aldığım zaman çoğunuzun abdestini beğenmiyorum hocam ben sen kendi abdestine bak Bizim mi seyrediyorsun <gülüyor> namazda değilim ya seyrederim <gülüyor> namazda değilim kardeşim seyrediyorum evet bozuk abdestiniz sakat Çoğunuzun abdestiniz de kuru yer kalıyor. Ben yalan kocaba namazımız doğru olsaydı bugün bu hale düşmezdik. Taharetten başlıyor. bir şeyler yazmaya çalıştık. Abdest risalesidir. Onun içinde gusül de var. O sonra namaz risalesidir. Bunla tadil erken namaz hakkında 5-10 tane yazmaya gayret ettik yani. Tadil erken başta başta bir kitap oldu mesela. Çünkü sığmadı içine namazı doğru kılın şimdi çare ne dönelim dinimize başını düzelten sonunu da düzeltecek inşallah, i̇nşallah. E benden ne olur senden ne olur deme kardeşim herkes evinin önünü süpürse mahalle temiz olur başlayalım biz ya başlayalım ya namazı doğru kılın beş vakit namaz erkekler cemaatle camiye giderek hasta şudur budur mazereti var evde evde de cemaatle çoluk çocuğu cemaat yapacak o başka cemaat. Hanımla cemaat yapacak. Ne yapalım? İki kişi ve üstü cemaattır hadis-i şerif. Efendi Hazretleri de ben babam derdi cemaat bulamadı vakit hanım annemle cemaat yapardı. Çünkü ne yapsın? Cemaatsiz kılmamak için. Millette köylü gitmiş tarlalara gelmiyorlar camiye. Çünkü bir daha gelecek bir daha tarlaya gidecek. Akşam falan geliyorlar sabah öğlen ikindi de gelmiyorlar. Çünkü tarlalar uzak ya. O da cuma vaazında Ali efendi efendi hazretlerinin babası Ali efendi rahmetullahi o mübarek zat o da onlara öyle dermiş camiyi bana bıraktınız yani ölen ikindi vakitlerinde cemaatsiz kaldım camiyi bana bıraktınız Allah razı olmasın sizden yani kürsüde öyle vaz edermiş cuma günü Allah razı olmasın sizden çünkü cemaat yok yani öyle de bir durum olsa veya hasta olur özürlü olur falan evde cemaat namazı doğru kılın kazayı bırakmayın Tadili erken rahat edin. Bir adam hızlı kılıyorsa, rükudan kalkın, tam durmuyorsa, iki secde arasında rahat oturmuyorsa, çoluk çocuğunu acıyın diyor. Evinde huzur olmaz, rızkında bereket olmaz. Vah. E, hiç kılmayan, hiç kılmayanın evi artık şey, mezarlık. Mezarlık, baş sağlığına gidin. Birkaç gün gidin veya da kalın orada mezarlık niyetine. Yani öyle iki gün, üç günde cenaze kalkmaz o evden yani. O devamlı cenaze var. Devamlı cenaze var. Eskiden namazı kaçırana e, Efendim Cemaat namazı kaçırana değil Cemaatı kaçırana başsağlığına gidiyorlar Cemaatı kaçırırsa Üç gün üç gece başsağlığına gidiyorlar Bir vakit kaçırdı diye komşular Allah bir daha böyle musibet göstermesin falan, Diyorlar adama Siz ne mı diyorsunuz size her gün musibet var <gülüyor> Günde birkaç kere Kaçırıyorsunuzdur cemaatı Cemaatı kaçırana üç gün gidiyorlar İftitah tekbirini imamın ilk tekbirini Kaçırırsa ona da bir gün bir gece gidiyorlar Allah bir daha böyle bela göstermesin diye. Birbirlerine gidiyorlar komşular. Mahallenin kültürüne bak. Şimdi hiç cumadan cumaya adam gelse baş sağlığına ne de var Hoca Efendi? Adam cuma kılıyor da. Bayramda da bile gelse üstümandır. Biz gel gavur demedik. Bayramda gelmese de üstümadır. Yani inanıyorsam üstümandır. Bir şey demedik. Ama ne olacak bu durum? Tadili ergansız kılanın çoluk çocuğuna acıyın. Neden? Evinde huzur yok, rızkında bereket yok. Geçinemez diyor. Namazı dostu orgulun. Veatü zekate, zekatı tam verin. Hesabı doğru yapın. Aşağı yukarı takriben yapmayın. O zekat şeyini. Ya hazırladık kitabı da onda da bile çıkaramadık. Hapisten evvel bile hazırladı işte. Yetişemiyorum bir işe. Dolu kitap böyle kaldı. Yani var tabi zekatı biliyorsunuz. Fetva da soruyor. Siz zaten kitap okuma alışkanlığınız yok. Sizin hemen bir hocaya telefon ediyorsunuz. Hoca efendi benim durumum ne? Herkes kendine göre özel numara ceket istiyor işte bir şey istiyor. Yani fetvayı kendine göre de uydurmak isteyen de var. Anlamak isteyen de var diyelim daha doğrusu da. Bulursunuz ehliniz. Hesabınızı doğru yapın. Karıştırın. Karıştırmayın demiyorum. Fetvaları karıştırın yani. İyi araştırın. Kıyas yapın falan yapın. Ev hamalüzüm yok ama eli sünnet alimlere hesabınızı fetvanızı doğru yapın. Ve tii'ur rasule Yine dön dolaş O rasule itaat et Ona uyun Leallekum turhemun Umulur ki siz acınacaksınız. Yani sonu böyle geldi İnşallah Allah bize acıyacak mı? İnşallah. Ama şartlar var mı? Var. Var. Yapacağız mı i şartları inşallah? Itaat edeceğiz inşallah elimizden geldiği kadar çoluk çocuğa ya Rabbi bu akımlara bu kültür emperyalizmine karşı bu internette, bu televizyonlarda akan oluklar lahm oluklarının zehirli yayınlar ve neşriyatının karşısında bu ortamda nasıl yapacağız sen yaptırırsan sen kadirsin ya Rabbi Firavun'un Firavun kucağında büyüttü ya yapar yani ama bizden gayret bekliyor inşallah geleceğiz bari şu dördüncüyü söyleyelim Neydi? E oğul salik Allah yolcusuna ne lazım dedi? Dört şey lazım. Birincisi itikadında reformistlik, bid'at, sünnette olmayan, sahabe döneminde olmayan bir inanç karışmayacak. İkincisi bir daha günaha dönmemek azmiyle nasuh tevbesi demişti. Bunları anlattım hepsini birer der. Üçüncüsü kulakları varsa onlardan razılık alacak, ahirete üzerinde hak olarak Çıkmamak için gaye. Bunu da geçen ders detaylandırdık. Ve Rabbuü dördüncüsü tahsil olmuş şeriati şerat ilminik öğrenecek. Yine neye geliyor? İlme dönüyor işte. Dem bütün bunları yapmak için amel için yine ne lazım? İlim lazım. Qadrı ma'tüd diibi evamirullah teala. Allah'ın emirlerini yapacak, yasaklarından kaçacak kadar ilim şart. Fazlası faydalı ama bu kadarı şart çünkü ilimsiz amel ne olur efendim şeytanın onu yoldan çıkartmasına sebep olur <gülüyor> bundan fazlası neyse bir vacip bundan fazlası vacip değil yani Allah'ın emirlerini tutacak yasaklarından kaçacak kadar öğrenmenize ne deniyor zaten ilmi hal Bu ilmi halde sizin hepinize nedir? farz? Ama ben zekat verecek nisaba malik değilim diyorsan zekatı öğrenmen farz değil. değil. Ee, hacca gidecek nisaba malik değilim yol emniyeti yok. Veya haç farz değilse sana haç hükümlerini öğrenmen farz değil. değil. Ama hangi şeyler sana farz onların yapılması için gereken ilim de sana farz. Bu namazdan büyük farz yok. İki rekatlık namazda 12.000 bin mesele var. Yani bunların hepsi teferruata girebilir herkesin başına her an gelmez ama En azından farzlarını bilmek ve amel etmek farz Yoksa ne olur namaz kılarsın anandan atandan gelenek görenek ama faydasız olur Ondan sonra benim tarikata girersin ilimsiz Efendi Hazreti Bilmedeş mi gidiyor İlimsiz tarikata girsin biraz da uçup kaçmaya başlasan biraz da gece teheccüde baksan ders yaparken de bir nur görsen, bir de böyle uyurken falan gözünü biraz fazla sıksan, şeyde, ders yaparken fazla sıksan, o arada bir ye yeşil sarıklı biri gelse falan, huu, ben bir daha bizim şeyhe gitmem. Bizim şeyh böyle görüyor mu? Demeye de başlar. Çünkü cahil. Mürşitsiz olanların sonu kusura. Alimsiz, sohbetsiz. İlla diyor dördüncü mesele yine geliyor. İlim Vahit Hazretleri büyük evliya Allah'tan müritleri Geldiler dedi evladım Bizim tarikatta işler zordur Dedi yok efendim biz dediler zorluğa Talibiz buyurun tabi onlar Riyazat açlıksızlık Uykusuzluk Şey koyuyorlar efendim, kavun bu ne içi Boşaladıkça onlar eri yani Her gün kırağı azalıyor bir şey Ona göre bunların da yiyeceği azalıyor mesela 40 günde bir zeytine düşüyor Koca adam bir zeytinle nasıl duracak mesela Böyle teklifler falan bazı tasavvufi şeyler de var. Şerahatın şartı değil de. Bunlar kaçtılar. Hani dediler ya biz zorluğa talibiz dediler geldiler. Bak bu tekke boşalmış yani. Gitmişler. Sonra bir zaman sonra dedi. Evladım neredesin? Dedi ki Efendi Hazretleri sorma biz tabi senin faydan oldu ama biz senden sonra biz her gece cennete girmeye başladık. Nimetlerinden yiyoruz. Böyle arkadaşlar grup yaptık. Nedir? Allah Allah dedi. Ben böyle dünyada sizin makamınızda bir zat görmedim. Maşallah. Bir gece de beni de alın. Dediler ki sahraya gidiyoruz. Evde mevde olmuyor bu işler. Fezaya gidiyoruz. Üstümüz açık olacak. <gülüyor> Zaten üstün açık oldu o. Sabaha kadar. Efendim üşütmek mümkün. Ondan sonra gece oldu falan. Hakikaten böyle ee, bir şeyler, haller... Yeşil giyinmiş zatlar geldiler Bağlar bostanlar meyveler geliyor Falan ee, Biraz bir alem oldu o zat da orada Abdülvahid Hazretleri büyük veli Bir şey temiyor Durdular ee, Dediler ki, tamam biz gidiyoruz herkes evine falan Cık. Dedi nereye gidiyorsunuz evladım dedi Cennet ebedi kalacak yer değil midir Bir saat sonra Cennet bozulmaz ki dedi Yani anlaştıracak onlara ki cin ve şeytanlar Oynadı sizden Görenler görükenler şeytan oyunu cin oyunu o ruh çağırıyorlar fincanlar mincanlar, <gülüyor> hareket ediyor o da ruh geldi bilmem, bilmem. ne. ne ruh geldi, adam cehennemin dibinde nasıl gelecek? Zaten cehennemin dibindeki hapis, yani ruh gelir gelir de çağırmayla gelmez. Ama o ruh da borcu morcu olmayacak, müslüman olacak, kafirlerin ruhları dolaşamaz öyle. Hapishanededir ayet var, hadis var, ancak mübarek zatların ruhları da falan, bir de şehitlerin ruhları salılır. Öbür türlü ise çağırdığın adam tulum zaten, gavrun biri. Ondan sonra geldi diyor. Ne geldi? Geldi de ne dedi diyorsun? Beni rahatsız etmeyin demiş. E doğru demiş. <gülüyor> yani onun yerine gelen şeytan doğru demiş. Beni rahatsız etmeyin Yani yanıyoruz diye diyecek az daha da da. Canlı yayın yapacak hal yok cehennemden sana. Nasıl çağırıyorlar o? Uyduruk uyduruk işler. Ama oynar şeytanlar. Hakikaten ben gördüm. Şeyin içi... Küfenin içi şakır şukur ötüyor. Camlar, şeyler. Gel diyor, fincan oradan kalktı buraya geliyor. İşte tabi Evliyaullah'tan zatlar olsa orada gelemez. Veya teveccüh yapsa, veya rabıtası kuvvetli olsa falan, şeytanın oyununu bozacak bir şeyler okusa gelmez ama tabi seyredeyim dersen ne yapıyorlar bakayım, gelir cirit atarlar yani. Şeytanlar ne? Ş şeytanın ne kadar gücü var? Şeyi mi <gülüyor> oynatamayacak? Fincanı mı oynatamayacak? Şeytan doğudan batıya gidiyor bir saniyede. Allah imtihan eder. Dedi evladım nereye gidiyorsunuz? Cennet ebedi kalacak yer değil midir? İdris Aleyhisselam girdi bir daha çıkmadı. Siz niye çıkıyorsunuz hemen bu cennetten? Hele biraz duralım. Onları orada sabaha kadar tuttu. Çünkü şeytanların oyunu da tiyatronunda bir şey var. Bileti var, açılışı var, kapatışı var. <gülüyor> bir zaman sürdü. Şeytanlar da gitti. Sen mi uğraşacak sabaha kadar şeytan sana konferans verecek? Ondan sonra oyun bozuldu. Bir zaman bir havalar oldu olsa dedi evladım duralım sabaha kadar bakalım cennet nasıl bir yer şudur bir hava açılsın falan bir de baktılar hayvan pislikleri her yer mezbele çünkü cinler şeytanlar giyecekleri hayvan pislikleridir onlar gelirken bütün gece karanlık görme o zaman da böyle ışıklı yerler yok bütün hayvan pisliklerinin pisliklerini getirmişler onlar bütün pislik dolmuş hani biliyorsunuz pisliklere ne, ne yapmayın üzerine işemeyin şudur budur fıkıhtan için diyor cinin şeytanın birinin yiyeceğidir cinlerin efendim sana sana çarpar seni ki doğrudur yani. Çünkü hayvan pisliği taharetlenmedi uadi şerif. Çünkü onlar cinlerin yemekleridir, yiyecekleridir, kemiklerin artıkları falan. Ondan sonra sen ondan sen falan pisletmiş olsun onu yiyeceğini seni çarpar. Bunlar sahih hadis şeriflerde sabittir mesela. Baktılar her yer hayvan pisliği. Çünkü cinler, şeytanlar gel gelen getirmiş yani. Dolmuş orası sabah. Hepsi tevbe ettiler dediler efendimiz. Biz anlamadık ya. Meğer biz Yani demediler de ben diyorum. eğer biz eşek cennetindeymişiz dediler. <gülüyor> Ama cennet zannettiler onu. Çünkü neden? ilim yok. Evliya Allah onlara o işi çıkar. İmam Deylemi'den imade ediliyor. Tarikata girmiş seyri sülük yapan saliklerden biri. Mısır'a Mısır giderken yolda bir sahraada tabii çöller var o zaman. Çölden giderken bakmış gökle yer arasında bir arş. Taht açılmış ona. Allah Allah bu tarikata girmenin bereketli herhalde demiş. Keşfi açıldı. Arşı görmüş. Arş, ama ufuk kapanmış yani. Ufuk kapanmış öyle bir taht falan, nurlar tecelliler falan. Onu Allahu Teala tecelli ediyor zannetmiş. Gitmiş secde yapmış. Bilmiyor, ilmi yok. Ondan sonra o zat eee evliyaullah'tan zatlara kavuşmuş Mısır'da. Demişler, demiş ki böyle böyle bir tecelli bana yolda vak oldu. Ne buyurursunuz? Demişler ki, senin gördüğün şeytandır. Niye? Çünkü demişler, sen hadis-i şerifi bilmiyor musun ki? ''İnneliş şeytanı arşen beynes semâvelâhu'' Gökler arasında şeytanın arşı var. Allah'ın arşı, yedi kat göklerin fevkinde. kürsü kürsiyyûs semâvâhuât velâhu'' Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kuşatmış. Kürsü, yedi kat gökleri yerleri kuşatmış. Kürsü arşa ne kadar? Koca e, mel kürsüyü mel kürsiyu, e, fil arşi illaki halka'tin mulkatin fi ard felat. Yedi kat gökleri yerleri kuşatan Allah'ın kürsüsü arşın yanında ne kadar küçük? Koca bir Sahra'nın ortasına atılan halka kadar, bilya kadar kalır. Hadis-i E sen şimdi bu hadisleri bilsen o gördüğün Allah'ın arşı zanneder misin? O gö göğün altında. Allah'ın arşı nasıl göğün altına girecek? ilim İlim yok. İlim olmayınca aman demiş, ben demiş namazlarımı da iade etmiş, imanını da tazelemiş. <gülüyor> o da boş adam değil yani. o Şeytan oynadığına göre. Şeytan size hiç öyle bir şeyler yapıyor mu? Niye yapmıyor? Mesaiye lüzum görmüyor size herhalde. <gülüyor> Boşa gider diye. Şeytanın da mesaisi kıymetli yani. Şeytan da herkesle uğraşmaz. He? Şeytanın da mesaisi kıymetli. Uğraşacağı adamları Özel seçiyor. Adam adam zaten ipsiz gidiyorsa şeytanın peşine ona gösteri yapmana gerek var. Değil mi? Zaten şeytanın oyuncağı olmuşsan yat diyor yat kalk diyor kalk. Şeytan sana niye mesai harcasın? Bu mübarek zat diye bunu, bunu da uğraşmış yani. Sonra da mübarek zat öyle de kalmamış demiş ki gideyim demiş o çölde sahrada o gördüğüm yere. Gitmiş orada. Tabi o da bir daha arşını görmemiş ama ona lanet etmiş. Orada lanet okumuş reddetmiş onu falan, Baya bir mücadele vermiş onlar Ama Eğer ilmi olsaydı Allah'ın arşının göğün altında Olmayacağını bilirdi Onun için diyor Evladım Farzları vacipleri yapacak kadar Şeratın zaruretlerini yeni getirecek Kadar Allah'ın emirlerini tutup Yasaklarından kaçacak kadar ilim tahsili de sana Şarttır Siz bunun neresinden tutuyorsunuz bilmiyorum. Siz diyorsunuz anca Hoca ben sohbetlere gelelim. Sen de bayağı konuşuyorsun. Epey bir şeyler de duyuyoruz. Pek okumada lüzum kalmıyor zannediyorsunuz. Ama biz burada yeterli olamayız. Siz mutlaka kitaplara müracaat etmeniz, ehl Sünnet alimlerin kitaplarından okumanız veya ders okutan Hoca Efendi'lerden de vakti olan ders okuması şart. Ama Tümme minel ulumin Başka ilimler de var el aharu maekunumününde Farz değil, vacip değil ama kurtuluşa vesile olur. Ne gibi kalp ilmi, tasavvuf ilmi, namaz vakitlerini bilmek için nücum ilmi, takvim ilmi, mesela kıble yön ilmi efendim Bazı Arapça kaidelerini bilmek için tefsir adisesi anlamak için sarf ilmi, nehayi ilmi zarurette. Bunlar da var tabi ama şimdi burada e, geldi ders nereye? Şiblî Hazretlerini rivat ediyor. Ee, orada kalalım. Yani 400 alime hizmet ettim. 4000 hadis okudum. Onlardan da bir hadis seçtim. Onunla amel ettim. Bütün kurtuluşumu onda buldum diyor Şeyh İbli Hazretleri. Bakalım o konuya oradan geçiş yapacak. Ee, burada iktifa edelim inşallahu Rahman. Evet. Ağrıyan yer üzerine okunacak dualar. Bir tanesini söylüyorum. İyi anlayın dinleyin Abdullah İbni Mubarek diye bir zat duydunuz mu? Tabi büyük zat radıyallahu anh bir gazada bulunuyordum kanserliler, hastalar, ağır hastalar, komadalar bak dikkat edin kaynaklarıyla beraber atım ölü vaziyette yere düştü atım düştü öldü tam o esnada arkadaşlarım beni terk etti atsız da gidilmez harbe gidiyoruz Gittiler. Ben kaldım. Güzel yüzlü, hoş kokulu bir adam geldi. Atına geri binmek ister misin dedi. Dedim ki atım öldü. Dedi ki bu Efendi Hazretlerimizin devamlı evradı ı bayede okuduğu Ali Haydar Efendi babamızdan da nakledilen bir duadır. Ben dedim ki atıma binmek istemez miyim? Cihattan geri kalacağım. Çölde kaldım. Binmek isterim. Dedi elini atın alnına koy. Etin, e, elini uzat, o, uzat. O, o, o, o, o, bana demedi elini atımın alnına koydu kuyruğuna kadar elini okurken çekti. Bu duayı okuyan da hastanın başına elini koyacak ama yabancı kadınsa erkek ona elini süremez. Ona dikkat edin. Elini koydu. Ne dedi?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 İzzetinin izzeti, büyüklüğünün azameti, celalinin heybeti, kudretinin gücü, saltanatının sultan. La ilahe illallah hakkı için. Allah katından kalemin yazıp akıttıkları bahçı için. La havle ve la kuvveti ile hürmetine mutlaka ant veriyorum. Çekilip gideceksin. Çekilip gideceksin. Mecbursun. Ant büyük. Dediği bunun üzerine at. Allahu Teala'nın izniyle sıçrayıp ayağa kalk. Şimdi bu hurafe dersin Bunu kim yazıyor biliyor musun? Koca Hafız İbni Beşgüval Büyük muaddis El Müsteğisi'ne billahi teala isminde yazıyor Kitabında Bunu kim almış biliyor musun? Koca Alüsi'yi duydunuz Hadi ruhul beyana biraz zayıf dersiniz Alüsi'ye ne diyeceksiniz? Selefiler bile Alüsi'ye hasta Alüsi tefsirinde bile Kaynak veriyor ruhul manide bunu Kaynağını verdim burada Atım sıçrayıp ayağa kalktı O zat ayağımı tutarak Dedi Hadi bin bismillah dedi. Ölmüş at Ya Alaeddin Efendi babamızın bir çocuğu var. Çok ağır hastalar var. Üzülüyorum tabii. Bana da tanıdıklarımdan da geliyor bu kanser işleri çok arttı da falan. Umudu kesmemek lazım. <gülüyor> Alaeddin Efendi babamız buyurdu ki Allahu Teala ölüyü diriltiyor evladım. Hastayı mı iyi demeyecek? Ölüyü dirilten Allah hastayı mı iyi edemeyecek Bu şuurda olmak lazım. ümidi kesmemek lazım. Ben de diyor. At, haydi bin dedi. Ben atıma binip arkadaşlarıma kavuştum. Ertesi gün sabah oldu sabah oldu ne demek gaza var gavurlar karşı tarafta harp var ertesi gün gaza başladı düşmana galip geldik gavurları yere serdik ben de orduya kavuştum birdenbire baktım o zat harpte o gelen zat harpte önümde buldum ona dedim sen dünkü arkadaşım değil misin dedi ki evet o kişiyim Allah aşkı için sana soruyorum sen kimsin dedim o da sıçrayıp ayağa kalktı. Durduğu yerde oturuyordu. Baktım altında oturduğu kuru yer o kalkınca yeşil oldu. Bu kimin alameti? Hızır Aleyhisselam. Hızır ne demek? Arapçada yeşil demek. Hadır, hudrat, yeşillik. Hadır, yeşil. Hızır Aleyhisselam'a niye hadır dendi? Kuru bir yerde de olsa. kalktı her yer altı mutlaka yeşerir. Onun için hızır mıydı değil miydi falan bakın öyle önüne gelene de hızır demeyin ondan sonra kupkuru heriflere hızır diyorsunuz. <gülüyor> ne altı yeşeriyor müce? yeşilliğin üstüne otursa yeşilliği kurutuyor herif. <gülüyor> hızır mı olurmuş öyle? Her gelene hızır bilir her gelene hızır bilir herif de abdest yok, yok. nasıl hızır olacak. <gülüyor> Şimdi baktım diyor altındaki kuru toprak yemyeşil oldu o zaman bana dedi ben hadırım. Şimdi bunun aynısı bu belki 1200 senelik iş. Şu anlatılan şey Abdullah bin Mübarek zamanı 1200 senelik belki de fazlası var be çok yakın tarihte Çanakkale harbinde kimin başına geldi bu? Evliyaullah'tan yeni yeni yakında. He? Ladikli hacı amada biz göremedik ama yakında öldü. Ziyaretine gittim geçen ya koydum şey resimlerini. O mübarek zat da Hazreti nasıl görüşürdü? Aman ya Rabbi. Koca Tahir Büyükkörükçü gibi Allameycan Ladiklame daha mi? İlmi yokmuş Hiç yok ama koca büyük hocalar Ne yapardı? Tasavvuf terbiyesi Alanlar ona gidip sorarlardı Dur ben Ben bir sorayım derdi. O ben bir sorayım ne demek? Hızır Haciyam'a devamlı Görüşüyor. Devamlı Onu harpte bulmuş onu Ölüler arasında atmışlar onu Kavurlar geçmişler üstünden yoksa ölü zannetmişler Hızır Haciyam aldı onu Kavuşturdu atına bindirdi Aynı yakında oldu hayatını yazacağım inşallah Ledik Konya ledik Bir de Samsun ledik vardı o değil Konya ledikteki Hacı Ahmet ya Ya ya ya ya Bir güzel arsa buldum diyor şehrin ortasında Tahir Efe Hoca Öyle de ucuz öyle de güzel merkezi yerde Alacağım dedim gideyim Hacı Ahmet sorayım Bir de gittim sordum Dedi evladım altında leş görünüyor Allah Allah tam da karlı bir işti Ben de diyor dinledim onu almadım Sonra bir de baktım vakıf arazisi çıktı Ya, leş görünüyor. Evliya Allah sicil kayda bak maalesef yok işte hemen Hızır Aleyhisselam görüşüyor. Hızır Aleyhisselam haber getiren zatlar var. Bize şimdi Hızır Aleyhisselam da gelse biz kimden bileceğiz onu? Yine bil Mürşidin gönderdi hanı. Yine Mahmud Efendi ben mesela Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlayayım. Hızır Aleyhisselam gelse görüşme biz yine ne diyeceğiz? Efendi Hazretlerimiz şey ile gel. Çünkü neden? Vesileyi aradan çıkartmamak lazım. Yoksa direkt ana kofreye bağlanayım dersen motoru yakarsın arada kablolar lazım aracıları vesileleri aradan çıkartmak çok büyük tehlikelidir bizim derdimiz Hızır Aleyhisselam'la görüşmek olmasın ama bize zaten öğrettiği dualar bütün kitaplarda dolu daha ne öğreneceğiz Aa, bütün hastalıklara illetlere ondan sonra adamın başına hastanın elini koyarsınız o da uyuz olursa size onu bilmem tabi ne koyuyorsun kardeşim? izinsiz mi bizim öyle pat diye önüne gelene gel okuyayım seni falan harekette çekmeyin yani adam ona müsaitse itikadı varsa böyle itikadı bitikadı olmayan elini tutup tak aşağı doğru çekersiniz atın kuyruğuna kadar çekti ya elin ağıran yere kadar çekeceksin karnı ağrıyorsa başta okuyacağın bitmeden illan sarafdi derken ant veriyorum çekileceksin derken o son noktaya kadar gideceksin ağrıyan yerinde bitireceksin yani o nefeste okumanın usulü var Allah tesir yaratsın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 Allahumma nasilu kamil khair ma saile kbnabi k sallallahu Muhammad sallallahu taala aisha fa intel mushtanu bala gula habla wa la quwate illa billahi rahim Rasulullah bizi en biiug istivadele, günahsız olarak dönme muafaka bütün dertlerimize ya dermanlar ile. Bütün sıkıntılarımız hep günahlardan geliyor Günahlarımızı affederek sıkıntılarımızı Feraha tebdiyle Günahlarımızı cevaba tebdiyle eyle çocuklarımızı salihin salihata ile hak Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ben Bengali'deki alimlerin imdadına yetiş ya Rabbi Suriye'deki ehli sünnete yetiş ya Filistin'den Doğu Türkistan'a Mazlum Müslümanları ehli sünnet kardeşlerimize imdatlarına yetiş ya Rabbi Amin. Yardım eyle ya Rabbi Rahmet eyle, lütf eyle, kerem eyle Belalar başlarından aç kaldır. Ya Rabbi, Amin. ölenlerine mutlaka şehadet nasib eyle, Amin. kalanlarına mutlaka sahat afiyet nasib eyle. Allah'ım kaza Sevabına, gazilik cevabına ermeleri nasip eyle ecirlerini zayi olmaktan muhafaza eyle Amin. onlara da bize de sabırlar, sevatlar, selametler ve rızalar kazaya kadere rıza nasip eyle Amin. Ya Rabbi isyan etmekten beni mi buldu demekten de bizi muhafaza eyle Amin. yani biz rahattayız onları muhafaza eyle Amin. bizi de Ya Rabbi bu rahatlıktan sonra belalara düşmekten muhafaza eyle Allah'ın birliğimizin, dirliğimizin ehli sünnet dairesinde bozulmasından muhafaza eyle Amin. Sen daha çok İslami hürriyetimizi geniş eyle yarım. Daha çok medreseler açmaya muvaffak eyle yarım. Dünyanın her tarafına bu hizmetleri ulaştırmak nasip amin. eyleyim. Ehli sünneti ehli İslam, aziz eyle. Amin. Ehli şirki ehli bid'ati zelil eyle. Amin diyenlerine harcı hamdena azad eyle amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin nebiyil ümmi. Al-Habib-i-l-Ali-l-Kadri kadri al azim Jahi, l cahii Ve-al-Ali-i-V-Sahbi Allahumme Salli-Ala Seyyidina Muhammedin El-Fatihi Lima Uglika Vel-Khatimi Lima Sebeqa Nasirul Hakki bil hakki -hak hadi ilaa siratikal ila ve ala alihi alihi hakka kadrihi. Hakk kadrihi ve azim fatih bunu bir kere okuyan allah allah allah gökler yeller alemler yeticemez bunun cevabına ya rab sen daim oku ya rab amin ya rab bu arada da daha vefat edenler olmuştur Ehli sünnetten, ehli islam kardeşlerimizden Özellikle cemaatimizden, sohbetlerimizi Dinleyenlerden, gelenlerden Şimdi kabirde bizden hediye bekleyenleri Rahmet eyle, kabirlerini nur eyle Buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne muhammed Abdu ve resuluhu La ilahe illallah Muhammedun resulullah Fi kulli lemhetin Ve nefesin Adedema Vesiahu Ilmullah işte o salatu selam kitabında bak Özel tehlil bu Hususi tehlil Bunu dediğin zaman da bir tanesi göklerin, yerlerin içindekilerin dünyanın kat katınca mükafat kazandırıyor Hepsini bu kardeşlerimizin ruhlerine hediye eyledik İhsal eyle Kabirlerini nur ile dereceler Ali eleyip azabı olanlar varsa bu kelime-i şehadetler rühmetine defuraf-ı izale eyle Amin. Bize de arkamızdan böyle cemaatlerle okunmak nasip eyle Amin Allah'ımızın kabulü için salatü vesselam aleyke habibullah salatü vesselam aleyke ey şeyd el rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve'l rabbil alamin. On dört secde Bak Suriye kana alıyor, her yer kana alıyor. Türkiye'ye öyle karışıklık çıkartılmak isteniyor. Belaların def'i için 14 secde yapılıyor. Allah bana da imkanlar yarat ya Rabbel alam. Saatimi günbe gün artır da ya Rab, Tekrar o eski günlere dönelim ya Rabbel Vă ajungeți la nasul din Vă al la ila Ileașa rovinde, v-aș lua la ve Vă ve la vatră. Vă ajungeți la vatră. Vă ajungeți la vatră. Vă ajungeți la la vatră. Vă ajungeți la vatră. Vă ajungeți la vatră. Vă ajungeți la vatră. Vă ajungeți la vatră. Vă ajungeți la vatră. Vă